Oh yeah. Chi Merhaba Kainat. Bugün 10 Nisan Cuma. Yıl 2020. Ay 4. Gün 101. Kasım 155. 1441 Hicri. Şaban 17. 1436 Rumi. Mart 28. Türkiye'de polis, polis teşkilatının kurulması. 1900, 1845. Fırtına. Günün tarihi. 92 yıl önce bugün... 10 Nisan 1928'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oturumda oy birliğiyle alınan bir kararla laiklikle bağdaşmayan bazı terimler anayasadan çıkarılmıştır. 108 yıl önce bugün 10 Nisan 1912'de Titanic yolcu gemisi 1514 kişinin öldüğü ilk ve son seferine çıkmıştı. 101 yıl önce bugünse yani 10 Nisan 1919'da Diz çökerek yaşamaktansa ayaklarımın üstünde ölmeyi tercih ederim, diyen devrimci Meksika lideri Emiliano Zapata pusuya düşürülüp öldürülmüştü. Büyük Saatli Marif Takvimi İlayla! Aa. İlayla! Nite ndi tewo ye monjawo ile ile ile ile nite ndi tewo ye yeah, monjawo ile ile ditendi tewo ye monjawo ile ile nite ndi tewo yeah, <laughs> <laughs> Merhaba kes. Açık Gadyo burası 94.9 Açık Gadyo.com.tr Ve Açık Gazete programı açıldı. Haftanın son Açık Gazetesini yapıyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'la birliktesiniz. Ve Berhem Beltaş, Baltaş da var. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi açılışımızı... Yemanca Deniz Tanrıçası şarkısıyla açtık YouTube'dan bir şarkı. Yemaya ya da Yemanya Orişaların, Yorubaların Orişa adını verdikleri ya da yaşayan okyanus tanrıçası ve her şeyin annesi sayılan bir şey. Bütün suların, Batı Afrika sularının, nehirlerinin ve özellikle de Ogün Nehri'nin... ...anası sayılıyor... ...ve yey o mo -e ...yani bütün... E, ...çocukların ve balıkların... ...annesinin kısaltılması adıyla... ...bütün hayatın aslında... ...denizde başladığı kabul ediliyor... ...ve yemaya ile başlıyor... ...güçlü... ...bir ana tanrıça... ...sular tanrıçası... ...ve bütün çocukları için... Derin bir ilgi, kaygı duyuyor. onlar sevecenlikle şey yapıyor. Onları rahatlatıyor, huzur veriyor. Ve bütün hüzünlerden, üzüntülerden temizliyor. Kadınlarda kısırlığı gider, giderdiği de söyleniyor. Ve öyle öfkesi de fazla yüksek değil. Ama kızdığı zaman, öfkelendiği zaman çok yıkıcı da, şiddetli de olabiliyor. Bir denizdeki... Fırtına gibi, kasırga gibi. Şimdi bütün bunları neden çalıp söyledik onu da Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından görelim. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık Tanrıça Yamaya gecesinde bütün kıyı kesimi bir şenlik yerine dönüşüyor. Bayya, Rio de Janeiro, Montevideo ve diğer sahiller deniz tanrıçasını selamlıyor. Kalabalık kumların üzerinde sayısız mum yakıyor. Okyanus sularını bembeyaz bir çiçek bahçesine dönüştürüyor. Suya parfümler, kolyeler, turtalar, karameller onun çok sevdiği diğer ıvır zıvır ve Şekerlemeler fırlatıyor. İşte o sırada... inananlar bir dilek tutuyor. Gizli bir hazinenin haritası... Yasak aşkın anahtarı... Kaybedilenlerin geri dönüşü... Sevdiklerinin dirilişi. İnananların tuttukları dilekler hemen gerçekleşiyor. Mucize belki onu dile getiren sözcüklerden daha uzun sürmüyor... Ama imkansızın o çok kısa süreli fethi boyunca inananlar gecenin içinde ışıl ışıl parlıyorlar. Dalgalar armağanları alıp götürünce tanrıçaya sırtlarını dönmemek için yüzleri ufka dönük halde geri geri yürüyorlar ve şehre bu şekilde çok ağır adımlarla dönüyorlar. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık Tarihte bugüne geçmeden önce dünden devam edelim biraz da. Çoban aldatan kuşunun e, hakkındaki bilgilerden biraz daha verelim. Caprimulgus europaeus. Gece kurbağası keçi sağan ay ana ay ağlayıcısı diye de adlandırılan bu kuş. Nisan ayının kuşlarından biridir. Başlamıştık söylemeye zaten doğa defteri Deniz Gezgin anlatıyor kuşlar kitabından. Şimdi şöyle de devam edelim. Gündüzleri bir ağaç gövdesinde kendisini yok edercesine kamufle olduğunu söylemiştik. Tüy rengi ve deseni tam olarak ağaç kabuğunu andırır bunu da söylemiştik. Koca gözlü, kısa bacaklı, minik ayaklı sendeleyerek yürür. Ötüşü kendisinden başka her şeye benzeyen ne yerde ne gökte çoban aldatana keçi sağında denir. Yuvasını açık alanlara yapmayı sever bu yüzden seyrek ağaçlı alanlara ya da orman kıyılarında konaklar. Tipik kuş yuvası inşa etmez. Ağaç kabuklarını, yaprakların, çam iğnelerinin altına bırakır yumurtalarını. Tüylerinin arasını temizlemek için pençesinin ortasında daha uzun ve taraksı olan parmağını kullanır. Çok çevik bir kuştur. Tuhaf biçimli ağzını kocaman açabilir. Güve, böcek, sinek ve karıncalarla doyurur karnını. Baykuş gibi gececil olduğundan o da ölümle anılır. Çoban Aldatan'ın geceleri duyulan ötüşü cacılar, cadıların sesi olduğuna yorulmuş hatta ona bazı yerlerde cadıların lideri denmiştir. Edebiyatta yaz gecelerini temsil eder. Latince adının keçi sağan oluşu bir mite dayandırılır. Çoban Aldatan'ın geceleri keçilere musallat olup keçi sütüyle karnını doyurduğu bu yüzden keçilerin sütünün kaçtığı anlatılır. Dolunay'da bir başka öter. Öyle ki ona Ay Ana, Ay Ağlayıcısı gibi isimler de verilmiştir. Ayrıca ölümden sonra ruhların çoban aldatan şeklinde dünyayı dolaştığına inanan halklar da vardır. Çoban aldatanlar ıssızlığı simgeler. Evet tarihte bugüne geçebiliriz şimdi. 1958 yılında bugün İstanbul Belediyesi, Kadınların uzun süren hamam sefalarının su israfına neden olduğu gerekçesiyle yıkanma süresini bir saatle sınırlandırmış. Hamamcılarsa kararı sevinçle karşılamış. <gülüyor> İlginç. Evet. 1960 Niye, kadınlar, bir... <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> Niye seviniyorlar? <gülüyor> Daha az su harcanca için muhtemelen. Ama neden kadınlar o kısmını hiç anlamadım. Hamama bir tek onlar mı gidiyormuş diye. Evet. Erkek hamamlarından bahsetmiyor tarihte bugün. Biraz ayrımcı bir yaklaşımla kaleme alınmış anlaşılan. 1961'de bugün Hamallar Cemiyeti İstanbul Belediyesi'nin emekli subayları hamal kahyası yapmasını protesto etmiş. Emekli subaylardan hamal mı olur diye demişler. <gülüyor> 1998 yılında bugün Kuzey İrlanda'da 29 yıllık savaşı bitiren anlaşma Belfast'ta imzalandı. Anlaşma 22 Mayıs'ta referandumla kabul edildi. 2019'da da Event Horizon Telescope projesi adı veriliyor. Onun araştırmacıları M87 galaksisinin ortasında, yıldızlar topluluğunun ortasındaki kara deliğin fotoğrafını çekiyorlar. Geçen sene oldu bu. Ve dünyada ilk defa bir kara delik görüntüsü elde etmeyi başardıklarını da duyurmuşlardı. Bu da geçen sene bugün oluyor. Birinci yıl dönümündeyiz. İlk kara deliğin fotoğrafının görüntülenmesinin yıl dönümü yani. Evet, şimdi koronavirüsüne virüsüne e, geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi diyecektim ama iki önemli şey var. İnsanlık ve gezegen ve bütün evren için ne kadar önemli bilmiyorum ama gezegenimiz ve dünya için ve dünya üzerinde yaşayan canlılar için çok önemli bir şey e, Mauna Loa gözlem evinde Hawaii'deki en birinci e, derecede önem taşıyan ölçümlerin yapıldığı yerde dünya atmosferinde 8 Nisan 2020'de 416.96 ppm yani milyonda parçacık sayısı karbondioksit yoğunlaşması tespit edilmiş. Bu o gözlem evinde, observatuvarda. Mauna Loa'da şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek günlük ortalama 417'ye yakın parçacık milyonda parçacık sayısı. Geçen sene tam bu vakitlerde bu sayı 412.31'di. Bunu Greta oh, Thunberg Greta Thunberg şeyden Twitter hesabından veriyor. Bu evet bütün korona, korona virüsü Telaşına vardık. Bunu gözden e, kaçırmak tehlikesiyle baş başayız. Bu son derece önemli. Unutulmaması, bir an olsun unutulmaması gereken ve yok edilmesi için, senin de dediğin gibi son derece ciddi bir artış. Dört e, parça, milyonda dört parçacıktan fazla, dört buçuk parça aslında. Altış Bugün vaktimiz olursa aslında birazcık birkaç tane makale var bu konuda yayınlanan. Özellikle The Guardian'da yayınlandı. Umarım vaktimiz olur. Biraz bahsetmekte fayda var iklim değişimi Evet iklim krizinin Jonathan Watson değil mi? Yani korona evet, virüsüyle evet. şeyin kapanması. Evet çok güzel bir makale. Evet yani doğa geri sıçrama yaptı. Ama ne kadar zamanla olabilir diye son derece önemli meselelere değinen bir makaya. Belki sizin öneyle de birazcık konuşma fırsatı bulabiliriz. Ama günün sonunda mutlaka değinelim. Bir ikinci önemli mesele daha koronavirüs haberlerine geçmeden önce söylememiz gereken önemli bir şey daha var. Avustralya'da görülen Great Barrier Reef adını ver, verdiğimiz büyük mercan resifi yüzünün yaşayan en büyük organizması diye de e, tabir ediliyor. Hatta uzaydan görülebilen en büyük e, tek canlı organizma da deniyor. Orada çok büyük bir üçüncü büyük kit kitlesel ağırma olayı var beş yıl içinde. Ve şimdiye kadarki en yaygın olanı bu da. Onu da Greta Thunberg'in Twitter sitesinde hesabından tweet atmış. Yani bu da dünyadaki görebileceğimiz en tehlikeli ciddi durumlardan bir tanesi ve hükümetin Avustralya hükümetinin baş deniz biyologu. Bilimcisi demiş ki insanların umudunu Kaybetmesi ihtimali Belir artık bu kadar Ağır bir ağırma olduğu zaman Dün de onu Çarşamba günü evet Dün değil çarşamba günü Ümit Şahin de azıcık konuşma fırsatı Olmuştu Açık Yeşil programında Görüntüleri tüyler Ürpertici derecede bembeyaz Olmuş yani dünyanın en büyük Renk çeşitliliğine sahip olan Yeri aslında bütün canlılar, irili ufaklı, beslenme zincirinin en küçüğünden, en alt seviyesinden, en yuk yukarısına kadar uzanan bir biyolojik çeşitliliği barındıran bir yer burası. E, ve e, o renklerin hepsi bir kefen gibi bembeyaza dönmüş durumda. Greta Thunberg de diyor ki, yani hüzün verici haberlere bir, bir hüzün verici haber de eklemek çok e, iyi bir şey değil. Ama açık e, bütün elimizden gelen her şeyi yapmamız için de önemli bir fırsat açıkça görülüyor demiş. Biz de aynı fikirdeyiz. Amnesty International da bunu e, önemli duyuruyor zaten. Evet şimdi koronavirüsü haberlerine geçelim. Bu iki kainatın en önemli iki haberinden sonra üçüncü önemli şey olarak güncellik olarak birinci ama aslında hiçbir zaman gözden kaçırmaması gereken iki şeyi söyledikten sonra devam edelim. Çünkü e, Avustralya'daki büyük mercan kayalıklarının yok oluşu da aslında bütün e, hayatı beslenen, hayatın tamamen temelini oluşturan ee, bu konudaki en önemli bilimci Lovejoy'un da net olarak söylediği gibi bütün hayatın temelini, kaynağını oluşturan bu şey giderse biyolojik çeşitlilik o zaman hayat kalmayacaktır. Yani Avustralya'daki büyük mercan resifine o gözle bakmak gerekiyor. Evet, son rakamlar şöyle glo, küresel bakımdan koronavirüsü 1,5 milyon şeyini geçti. 1.605.400'ü aşmış durumda sayı yani total olarak dünya yüzünde konfirme olmuş, doğrulanmış vaka sayısından bahsediyoruz. 1,5 milyonu geçti. 1 milyon 605.000 küsur. Ölen sayısı da 95.000'i geçmiş vaziyette 100.000'e doğru Hızlı bir şekilde ilerliyor maalesef. 95.731 son baktığımız dashboarddan gördüğümüz kadarıyla 7.12 itibariyle ben bakmıştım. O tarihte böyleydi haberler. Ve Amerika Birleşik Devletleri büyük farkla başı çekiyor durum olarak. 470.000'e yakın vaka sayısı var. 35 aşkın ölü sayısı var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve 1862'de evet, biraz yanlış yani, oldu galiba yanlış oldu Evet <gülüyor> ölü sayısı 30, 16 17 bin Aslında civar civarında Evet yani bahsettiğiniz söyledim. bugünkü değişim rakamı 35 bin olan Evet ee, yanlış söyledim bakarak. E, Türkiye'nin durumuna gelince dokuzunculuğunu koruyor. Ve son e, baka, ölü sayısı 96'ya yükseldi. Dün itibariyle verilen şey e, dün 96'ydı. Toplam ölü sayısı da kayıp sayısı da 908 olarak veriliyor. Ama bunun e, daha fazla olmasından da e, korkuluyor. Evet Türk Çok... tabipler birliği dünya sağlık örgü standartlarında değil hesaplar diyordu. Zaten altındaki Türkiye'nin altındaki ülkelere bakacak olursak ölüm oranları daha yüksek. Yani Türkiye'de vaka sayısı daha fazla ama Belçika'da 2500 vesaire gibi ölümler var. Hollanda'da 2300, Türkiye'de 908. Evet. Şimdi, şimdi özet olarak şunları da söyleyelim hemen. Yani... Bir buçuk milyon sayısını geçti. Britanya'da 8 bin ne yaklaştı 7988. başbakanın yoğun bakımdan çıkmış olduğu ama hala hastanede olduğu belirtiliyor ve Britanya ile ilgili hala peak noktasına ulaşmadığı dolayısıyla daha artarak devam edeceğinden korkulduğu da belirtiliyor çok önemli haberlerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hafta içinde işsiz sayısı, iş bulamayanların sayısı, işlerini kaybedenlerin sayısı 7 milyona yakın. 6 milyon 600 bin olmuş. Yani total iş kayıplarını da son 3 hafta içinde 16 milyona çıkarmış. Yani Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi tam bir durma noktasına varmış durumda. İspanya'da 15.000'i geçmiş durumda ölü sayısı. İtalya'da da gene yükselmiş. Yani yavaş yavaş çan eğrisinin düzleşmekte olduğu söyleniyor ama öte yandan da mesela Perşembe günü 610'a çıkmış vaziyette. 610 kişi daha artmış yani. Ve çarşamba Nazan 68 daha fazla olduğunu belirtmek gerekiyor. Bir de e, çok önemli bir açıklama daha var. virüsü salgını nedeniyle 500 milyon kişinin yoksullaşabileceği haberi var. İngiltere e, merkezli, Britanya merkezli yardım kuruluşu Oxfam. Dünya üzerindeki eşitsizlik üzerindeki rakamlarını da e, sürekli düzenli olarak açıklamasıyla bilinen bu yardım kuruluşu Korona virüsü salgını sona erdiği zaman yaşanacak ekonomik krizle birlikte dünya genelinde yarım milyar kişinin yoksullaşacağı uyarısında bulunmuş. Avustralya Ulusal Üniversitesi ile King's College London Üniversitesi'nin ortak yani ayrı ayrı araştırmalarına atıf yapmış ve küresel yoksulluk 30 yıl sonra 1990'dan bu yana ilk kez artışa geçeceğini söylemiş ve şunu çok uğursuz bir kehanette de bulunmuş ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha ciddi olacak demiş yani 400 ila 600 milyon arasında insanın yoksullaşacağı belirtiliyor ve King's College London'dan Profesör Andy Summer Sumner affedersiniz BBC'nin haberi bu bulgularımız gelişmekte olan ülkelerde toplumsal güvenlik ağlarının en kısa sürede genişletilmesi gereğinin Önemine dikkat çekiyor demiş. Koronavirüsüyle birlikte dikkatler daha çok gelişmekte olan ülkelere döndürülmeli ve uluslararası toplumun yardım için neler yapabileceğine bakılmalı demiş. Çünkü yani pandemi salgın sona erdiği zaman yaklaşık 7 milyar 800 milyonluk yani 8 milyara yakın dünya nüfusunun yarısından yakın bir kesimi Yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Tarihin gördüğü en büyük gelir dağılımı eşitsizliği olabilecek zengin-yoksul ayrımı öyle görünüyor ve yeni yoksullaşacak kesimin büyük kısmının yüzde yakın Asya-Pasifik bölgelerinden üçte birinin ise Sahra Altı diye adlandırılan Afrika ve bir de Güney Asya'da olacağı öngörülüyor. Yani evet, her dünyana... zamanki gibi yani bir kriz ve Toplumsal eşitsizlikler bu krizi daha da büyük bir toplumsal sorun haline getiriyor. Bir adalet sorunu haline getiriyor yani. Evet, adalette Ömer Hayyam'ın söylediği gibi yeryüzünün ruhu, kainatın ruhu aslında. Yani İngiltere'nin Britanya Oxfam yöneticisi Danny Sriskandaraca, Hint kökenli bir İngiliz... Hali hazırda zorluk çeken yoksul ülkelerde milyarlarca işçi için hastalık ödeneği veya devlet desteği gibi toplumsal güvenlik ağda yok demiş bu son derece. Evet. Önemli bir şey söylüyor bu raporu. Bu arada raporun ismi yoksulluk değil onurlu bir yaşam raporu. Gelişmekte olan ülkelerin 1 trilyon dolarlık 2020 yılı borç ödemelerinin acil olarak iptal edilmesi çağrısı yapıyor. Bu yıllardan beri tartışılır. Gelişmekte olan özellikle yoksul ülkelerin borçları silinsin hani e, şey talebi şu anda tam da böyle bir krizin ortasında insani krizin sağlık krizinin ortasında bu borçları yani ülkelerin ödemesinin mümkün olmaz zaten küresel ekonominin e, küçülmeye gittiğini söylüyor Oxfam bir örnek vermiş. Gana'nın 2020 yılına ait dış borç ödemelerinin iptal edilmesi durumunda hükümet 6 ay boyunca ülkedeki 16 milyon çocuk engelli ve yaşlıya ayda 20 dolarlık nakit yardımı yapabilecek e, diyor. Yani böyle koşullar altında dolayısıyla e, zengin ülkeler borçlarını almayı bıraksın diye e, bir talepte bulunuyor. Evet. Tam düşünme ve karar verme zamanı işte demin de sözünü ettiğin de Jonathan Watson bence de çok önemli ve etkili makalesinde. Yani iklim krizi koronavirüsünden virüsünden evlere kapanıldığı zaman da doğa geri geliyor ama bu ne kadar sürebilir, ne kadar süreli olabilir doğanın geri gelişi. Çünkü her şey insanlığa bağlı diyen bir karar ve yani bu son 100 gün, 3 ayı aşkın bir süredir koronavirüsüyle yaşadığımız bütün değişime bakış tarzımızı da değiştirdi. Nihai olarak bu pandemik pandemi salgın iyi mi kötü mü çevre için bunu virüse değil insanlığa bağlı diye bitiriyor. Yani eğer yeterince evet. hükümetlere... Baski yapılmazsa sürdürülemeyecek iş çıkarlarının çevre fırsatçıların bütün bu başta petro şirketleri ve onları destekleyen bankalar, sigortalar olmak üzere eski böyle gelmiş işler böyle gelmiş böyle gidere dönülecek O zaman tabi hatta daha kötü bile olabilir diyor aslında Watson. Evet. Yani biz yani... politik bir müdahalede bulunmazsak bir gerçek politik değişimi sağlayamazsak bu koşullar altında diye. Evet yani sürdürülemeyecek iş şeylerine tekrar dönülecek o zaman ve bir de neyin normal olduğu konusunda daha da sağlıklı bir anlayışa sahip o zaman olmayacak. Demek ki normal buymuş bizimki diye dönebiliriz diye. Çok tehlikeli bir, yani nihai olarak bizim bakışımızı belirleyen çok sayıda yazı çıkıyor bu sırada. Önde gelen filozofların, düşünürlerin. Hepsi bu konuda şey yapıyorlar. Bir tanesinden bu konuda yorum yapanlardan birine atıf yapmış Bruno Latour'a, Fransız filozofu. Bir şeyi öğrendiksek o da birkaç hafta içinde ekonominin yavaşlatılması mümkündür. Şimdiye kadar, halbuki... ...küreselleşmenin baskıları dolayısıyla bunun mümkün olmayacağı düşünülüyordu. Birdenbire bütün bu anlayış değişti diyor. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihin gördüğü belki de en büyük işsizlik krizinden bahsediyoruz. Ama buna karşılık da sadece büyük şirketleri gizlice korumak gibi hesaplar çıkıyor. Yani şeffaflık şöyle dursun, gizli toplantılar yapılması kararı da daha bugünkü bir haber de vardı... ...kurtarmak için... ...şirketlerin durumunu... ...kurtarma operasyonları için... ...yani Bruno Latour şöyle demiş... E, ...bu inanılmaz keşifte şu ki... ...dünya ekonomik sisteminde aslında... ...bütün gözlerden gizli olarak... E, ...parlak bir kırmızı alarm... ...işareti vardı... ...sinyali veriliyordu... ...onun hemen yanında da bir... ...levye vardı böyle kolun ...çelikten yapılmış bir kol... Her devlet başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı çekebilirdi. Bir kere de bu ilerleme trenini durdurmak için ağır bir fren sesiyle, gıcırtısıyla. Yani böyle bir ekolojik sınırsız kaynak tüketiminin yolundan çıkıp ekolo ekoloji ve çevrecilerin çağrılarının çok daha gerçekçi olduğunu ortaya koyan hatta çok daha istenebilir, arzulanabilir bir şey olduğunu da söylüyordu. Ama Latour şöyle diyor, bu ö, ö, ö, ö, bu ekonomideki bu duraklama, daha önceden hiç öngörülememiş duraklama, tam da daha ileride e, yapılacak büyük mücadelelerin, biyolojik çeşitli iklim için verilecek büyük savaşların, Komutasını ele geçirmek için daha güçlü çıkarlarında bir için bir fırsat da olabilir. İşte tam harekete geçmemiz noktası bu diye bitiriyor yazısını. Jonathan Watts bu yaptığı alıntılarla Laturdan bu noktada devreye girmeliyiz insanlar halklar olarak eğer çünkü fırsat o iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik savaşlarında Kötüleri temsil edenin lehine olursa bu fırsat e, felaket olur. Ama bizim için de bu önemli bir fırsattır. Bunu kullanmalıyız diye. Çok ilginç aslında önemli bir yazı var. Bunu da internet sitemize kısa sürede çevirip koymamızda çok büyük yarar var. Latour'un kendi yazısıyla beraber ayrıntılarını daha sonra da tartışma fırsatı bulabiliriz. Çok e, yani e, zaten Birleşmiş Milletler... ...Genel Sekreter Birleşmiş Milletler'in başı Antonio Guterres de net olarak aynı şeyi bir kez daha söylemiş. Korona virüsü salgını bir bütün neslin, bir bütün kuşağın kavgasıdır ve dünya barış ve güvenliğine en büyük barış, güvenlik ve istikrarına aslında en büyük tehditlerden biridir demiş... Buraya tabii hemen bir şey eklemekte fayda var galiba Watson'ın yazısına da bakılınca yani bütün bir nesil desek de aslında %1 ile %99'un çıkarları arasında da bir fark olduğu anlamına geliyor. Çünkü aslında hani görüyoruz üretim düşürülebiliyor, karbon salımları azalıyor vesaire bu koşullar altında. Ama bu kapitalizm içerisinde bir ekonomik kriz, işsizlik işte az evvel Oxfam raporunu okuduk dünyada yarım milyar insanın yoksullaşması yani kapitalizmin kendi kuralları içerisinde bir de böyle bir gerçek var. Hani bu koşullar altında bir yandan da meselenin kökeni aslında herkesin gözünde daha net bir şekilde ortaya çıkıyor herhalde. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nde yani en büyük buhran yıllarından daha büyük bir işsizlik kriziyle karşı karşıya olduklarını söyleyebiliriz. Yani 15-16 milyonluk bir şey var. Bu öte yandan da mesela bir yandan da cruise denilen gemilerde bu aş gemisi dediğim benim çok katlı binlerce kişinin e, gezdiği gemilerde e, kişi yeni bir açıklama var mesela Guardian gazetesi bir analiz yapmış ortaya çıkartmış ki en az altı bin e, gemi yolcusu tatile çıkmış olan hala şeylerin içinde bu cruise liner denilen gemilerin içinde kalmış olmuş durumdalar çünkü şirketler bu işletmeci turizm şirketleri bildikleri halde i, haber vermemişler ve yatırımlarımızı yaptık şimdi i, ka, şey kalırız, para kaybederiz diye inanılmaz bir şey aslında. E bu çok e, hatta gerçekten bir film senaryosu olabilecek olan bir şey yani bu insanlar aslında bu kuruz gemilerindekiler baya zengin varlıklı insanlar. Dünyayı dolaşmak için şey yapıyorlar. Fakat şu anda göçmen durumuna düşmüş durumda. Kameralarından bile bazı yerlerde dışarı çıkamıyorlar. Hiçbir ülke almıyor. <gülüyor> Çok ilginç yani. Evet, Paranız yep. olsa da şu koşullar altında işe yaramadığı bir... Evet. Korku şey. filmi gibi yani. Evet, evet, yani dünyanın evet. dört bir tarafında 8 Pacific... evet. gemi galiba. Pacific Princess, Queen Mary 2, Arcadia, Astor, Magnifica, Magnifica, Columbus isimleri de harika, Costa Delizioso, ve Greg Mortimer gibi e, hepsi denizde kalmışlar. En az 6362 yolcuda 8 geminin içinde. Aylar önceden yapılmış şeyler ama dinlenmemiş bunlar şirket sahipleri işletenler. Çok acayip bir durum var sonunda ne olacağını. Ee, bilemiyoruz. Evet son olarak şey de söyleyip bitirelim ee, saat 8.35 oldu. Türkiye'de koronavirüsü 96 kişi daha hayatını kaybetti. Dün en yüksek yükseliş sayydı bu. 456 yeni tanı toplam ölüm sayısı da 908'e geldi. Hızla yükseliyor grafik ve 1000'i bulmak üzere vaka sayısı 42.282 oldu. Ve yani 10 Mart'a ilk vaka görülmüştü. Bugün Mart'ın başı bir aydan biraz fazla oldu. Ve 9, ilk ölü sayısı da 17 Mart'taydı. Bir ölüydü. Şimdi 908 ölüye çıktı ve yükseliyor. Ama Türkiye'den gelen haberler gayet iyi gidiyor diye söylüyorlar. Süleyman Soylu mesela İçişleri Bakanı büyük şehirlerde yaşayanların %90'ı eve çekildi demiş. Yani 14 milyon İstanbul'da o zaman eve çekilmiş olduğunu düşünmemiz lazım bu hesaba göre. Ama benim şu anda baktığım köprü trafiği hiç durmaksızın işliyor bugünün bu erken saatinde. Bana çok inandırıcı gözükmediğini söylemeliyim bu rakamın. Ayrıca da bir günde 9 sağlık emekçisinin pozitif çıktığı testlere ara verildiği gibi de ürkünç haberler var konuşmaya devam edeceğiz. Açık, Açık gazde. Selim Badur'la korona günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sen. Günaydın. günaydın. Nasıl haberler? Haberler e, bizde gayet iyi ama sonunda söyleyeceğim en iyi haberi. Peki, Peki. o zaman ben de bir e, size bir küçük mesaj var bunu ileterek başlayayım bugünkü e, korona günlerine. Efendim bundan bir yıl Teşekkür. önce Türkiye'de yaşayan bir Fransız arkadaşım vardı Jean Zinyani Kendisi hiç uzatmayayım bir katamaran türü tekneyle geçen sene e, okyanusu açtı ve Amerika'ya gitti. Amerika ya yani kıtalar seyahat etti teknesiyle, eşi ve oğluyla beraber. Kendisi şu anda Atlanta'nın sahil e, beldesi Savannah'da. Demirlemiş vaziyette ekipaj oluşturup, ekibini oluşturup geri dönmek için. Her gün e, açık radyoyu dinliyormuş oradan. Dinliyormuş ve dün bir şekilde mesaj iletti. <gülüyor> Özellikle Discord sistemini kurup bu kadar net yayın yapabilen genç teknik epikebe Özel olarak teşekkürlerini bildiriyor. Bunu iletmek istedim. Üstü, Atla, Atlantada dinleyicilerimiz varmış. yani ben. De... İnşallah Beysun Gökçin de bunu dinliyordur. Hemen kendisiyle temasa girer ve tamam. açık deniz programında <gülüyor> Aa, kendisiyle tabii, mülakat kendisi. yapar. Tamam. Muhakkak söyleyelim. Peki, Çok harika olur. E, sizi dinledim saat 8'den itibaren. E, siz Dünya Sağlık Örgütü'nün bazı öneri ve direktiflerine uymuyorsunuz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü biraz önce bir açıklama yaptı. Lütfen... ...pandemi ve virüsü politikaya malzeme etmeyin dedi. Aa, Siz evet. yapıyorsunuz bunu, bunu yapmamak lazım. <gülüyor> yapmamak lazım diyorum ama ben özellikle şu iki gündür... ...tarım konusundaki yansımalarına bakıyorum. Geraldin Wassner, Le Poin dergisinde bir... Bu arada Dünya yaptı. Sağlık Örgütü'nün sözü bize değil ama Trump'a. Ee, evet ama yani dolaylı olarak size de... Yani <gülüyor> ...bizi de, de yani, Evet. Bunu söyleyerek Trump'la aynı kampta olduğunu ilan etmiş oldun ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi besinler konusunda bu pandemide denilen besine ya da gıda malzemelerine ulaşma sorunu olduğunu ortaya çıktı. Zaten dünyada şu anda 812 milyon kişide malnutrisyon, beslenme yetersizliği var. Ama İngiltere'den ki sebzelerinin yarısı meyvelerinin %87'si dışarıdan geliyor. Nijerya'da Nijerya buğdayın sadece %5'ini kendi lokal üretimiyle sağlıyor. Bütün bu ülkeler dışarıdan oluyorlar. Yani İngiltere gibi gelişmiş, Nijerya gibi gelişmek olan bir ülkede bir fark yok. Herkes dışarıya bağımlı bu konuda. Ama e, şu anda siyan e, nakliye işleri nedeniyle besin sıkıntısı böyle dolaylı bir yoldan ortaya çıktığı vurgulanıyor ki Güney Afrika ülkeleri, sahra altı ülkeleri ve Güney Amerika'dan Avrupa'dan Avrupa toplumundan farklı bir sağlık krizi yaşıyorlar. Sorun her yerde, Peru'da, Ekvador'da, Senegal'de, Kongo'da, bütün buralarda bu besinle ilgili pandeminin en bir getirisi söz konusu oluyor. İmiş. Biraz önce siz farklı felsefecilerden düşünürlerden yazdıkları makaleleri gönderme yaptınız ama Papa'nın açıklamasını duydunuz mu? Aa, evet, onu söyleme fırsatımız olmadı. Evet, önemliydi. Evet, yani bu pandeminin iklim krizine doğanın bir yanıtı diyor Papa. Yani e, ilginç. E, belki de imkan olsa da bu programa Papa'yı e, davet etsek, e, hoş şeyler söylemiş. E, benim ulaştığım bu e, yazarlardan ya da düşünürlerden makale e, okuduğum kadarıyla Alman filozof Thürgen Habermas'tan var. Küresel sağlık sorununun etik ve politik yönlerine bakıp Avrupa e, topluluğunun e, en büyük sorun yaşayan Avrupa ülkelerine örneğin İspanya'da İtalya'ya e, yardım yapması gerektiğini söylüyor. Bir e, corruption, bir çürüme bozulma e, uzmanı var Pablo Servin toplumların e, zayıflıklarına değinip e, hani öngöremediğimiz boyutta bir bozulma var diyor. Son Yolsuzluklar bir, evet. Yani. Evet son bir e, makaleye e, de değinim Şevket Pamun Profesör Şevket Pamun tarihte küresel salgınlar ve iktisadi sonuçları diye hoş bir makalesi var ilgilenenler Sarkan sitesinden bulabilirler. Şimdi bunlar e, işin e, düşünür tarafıydı birazcık bilimsel yayınlara bakalım. E, bu programın başından beri e, hep dikkati çekmeye e, çalışmıştık. E, ikinci dalga e, olabilir. Genelde bu tip pandemilerde evet. ikinci dalga e, ortaya çıkıyor. Dün Lancet'te iki yazı çıktı. Bir tanesi Dünya Sağlık Örgütü yetkisi Ketil Leung'un, e, Ketil Leung diyor ki ilk dalga Çin'de bir takım önlemlerle alındı. Tamam şöyle ya da böyle atlatıldı ama ikinci dalga için hazırlıklı olalım diyor. Aynı dergide Shunking Ku yazısında ikinci dalga için alınması gereken acil önlemleri sırladı. Yani artık böyle Lancet gibi bilimsel saygın tıp dergilerinde bu ikinci dalganın gelişini nasıl karşılayacağız konuşuluyor. Demek ki Dünya Sağlık Örgütü'de bu konuda bir beklentisi var. Dün Nikaragua'dan bahsederken Özdeş Nikaragua'da Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde 6 olgudan bahsetmişti. Haklı ben de baktım. Benim okuduğum dergisi Lancet Global Health 6 Nisan tarihli nüshasında Thay Salazar Mater, onun makalesi, size onu ileteceğim. Ee, ve burada da dün de belirttiğim gibi e, 32.500 kişide pozitif sonuç alındığını 8.125 e, bunların ağır olgu olduğunu 1016'sında hastaneye yattığını söylüyor. Bunu niye belirttim? Bu da Nicaragualı Public Health Official'dan e, bir e, alıntıydı. Hani bazen Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi sitelerine Gerçek durum biraz geç giriyor herhalde yani Nikaragua'nın sağlık etkililiği 32.500 olgu'dan bahsederken dünya sağlık kuruluşu sadece altı olguyu. Evet e, çok daha. Dün, dün evet, ortaya bu... çıkmıştı siz konuşurken ben de. Evet evet yani bu yazıyı göstereceğim ya. ben yanlış mı yorumluyorum acaba diyor iki <gülüyor> defa açtım baktım ee, onu beraber de bakalım. Şimdi bir Lancet Child Health, Adolescent Health dergisinde Roussel Wiener'ın bir yazısı çıktı. Bütün bu pandemi boyunca 107 ülkede alınan önlemler arasında okulların kapatılması var. Sadece okulların kapatılmasının etkili bir yaklaşım olup olmadığını incelemişler bir modelleme üzerinden. Diyorlar ki Çin, Hong Kong ve Singapur'da okul kapatmanın etkisinin çok az olduğunu, Tek başına ölümlerin ancak %2 ile 4'ünü engelleyebildiğini, sosyal izolasyondan çok daha düşük bir etkisi olduğunu ve asıl önemli olanın sosyal izolasyon olduğunu vurguluyorlar. İlginç yani bir... mesafeyi koruma evet. Evet mesafeyi koruma sadece okulun tek başına kapatmak. Aynen. Ee, bir diğer yazı yine pratik önemi olması açısından British Medical Journal'da dün yayınlandı. Raina McIntree'nin bir yazısı. Bizde de çok fazla sokaklarda kullanıldığını görüyoruz işte televizyonlarda ya da başka videolarda. Böyle siyah maskeler var. Bez, kumaş maskeler. Bunu evet. toplumumuz böyle kullanıp atılan değil eve gidince yıkarım ben bunu kullanırım falan diye düşünüyormuş. Bu maskelerin hani Türkiye'de kullanımını bilmeyen bir ekip British Medical Journal'da yayınlıyorlar. Nem ve ıslanması açısından... Ee, yeniden kullanılan bu maskelerin e, çok sakıncalı olduğunu, bırakın korumayı, filtrasyonunun çok kötü olduğunu ve enfeksiyon riskini arttırdığını söylüyor. Belki Öyle belki bu çok, çok önemli var. bir nokta. E, çünkü evet. pek çok yerde televizyonlarda ben pek istemiyorum ama kulağıma gelen çeşitli bilgilerde bayağı unvanlı anlı sanlı e, bilim insanlarının da bunu yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz diye bazı etkinliklerde kullanılıyor. Evet evet yani ve çok yaygın duyuyoruz. sokaklarda bu arada. Değil mi? Siz tabii evet. siz çıkmıyor olabilirsiniz Ömer <gülüyor> Bey fazla ama yani sokaklarda çünkü bir zorunluluk var biliyorsunuz. Yani maske evet, takma evet. zorunluluğu evet. ama ben evet. eczaneden al, şu anda hani belki ücretsiz dağıtıma daha yeni başlıyorlar ama ben eczaneden almaya gittiğimde tanesi 4 25 lira falan. Ve hani kullanıp atmanız bekleniyor şeye markete girerken kullanıp sonra çıkışında atacaksınız. E bunun yani 5 tane aldığınızda 20 TL hani ediyor. Bunun yerine insanlar ceza yememek için polis tarafından böyle yöntemle yıkanabilir maskeler kullanıyorlar yani. Evet yani bu ben British Medical Journal'ın yalancısıyım. Mas, siyah maske üreticileri kızmasınlar bana ya da size. Bu tamamen evet. BMC'nin makalesi. Ee, aynı dergide Marita Hefler COVID zamanında sigara endüstrisi diye bir yazı yazmış. Sigara içenlerde hastaneye yatış ve daha çok e, yoğun bakıma e, başvurma riskinin yüksek olduğunu değinen bir yazı. E, John Cohen Science dergisinde e, Amerika'da e, COVID'in yayılımının kan testiyle yani antikor testiyle kontrol edilmesi e, yönünde bazı girişimler olduğunu. Bunu İspanya'da yapacakmış. İspanya e, 600 bin kişi de kan testiyle ELISA yöntemini kullanarak antikor arayacak ve böylece kimlere hangi orandı, hangi kesimlere bulaştığını. Arayacak. Peki dedim bunu konuşurken İspanyol bir takım meslektaşlarım başladınız mı? yoda almadık diyor. Alımı nereden alacağımızı da bilmiyoruz diyorlar. Yani evet. gerçekten bir belirsizlik bir e, kafa karışıklığı var. Başka e, haber. E, Emmanuel Macron Didier Raoult'u ziyaret etti. Sürpriz ziyaret. Bu Didier Raoult biliyorsunuz. Marsilya'daki doktor ilk bu e, sıtmada kullanılan e, hidroksiklorokini e, ortaya atan kişi. Onun yararını. E, aslında e, İsveç'lere bakıldığı zaman iç, İsveç ekiplerine, tıbbi ekiplere çok temkinli Olmak lazım diyorlar. Çünkü Fransa'da 27 Mart'tan beri kullanılıyor. Şimdiye dek hidroksiklorikinin tedavisi verilen e, COVID hastalarında 54 kalp e, sorunu çıkmış. Bunların dördü de ölümcül e, bu nedenle. E, bu biz yani bir şey bulunduğu zaman e, biz zaten onu alıyoruz. Yüz binlerce kutu falan deniyor. Bu testler içinde böyle dendi. Sonra testler e, istenen beklenen sonucu vermedi bu hızlı testler. Şimdi hidroksiklorin tek kurtarıcı ve kesin net tedavi yöntemi gibi lanse ediliyor. Ama yani bir iyimser bir hava estirmek için belki de gerekli bir şey yapılan yetkililer tarafından ama bu tip bir takım kalp sorunlarına, kardiyolojik sorunlara yol açtığı unutulmamalı. Bu evet, galiba aşık meselesi içinde başkanı, başkanı, Evet. Yani pardon ben şeyi söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bunu ısrarla vurguluyor. En büyük harbuki yardımcısı durumunda olan yani Fouca. şey... Evet, Fauci hiçbir faydası olmayacağını söylemesine rağmen ona soru bile sordurtmuyorlar zaten. Yani sordurtmuyor Trump'ı gazetecilere. Yani onun kendi bir çıkar bağlantısı olduğuna dair de yazılar çıkmaya başladı. Maddi Hayır, çıkar bu bu birçok konu aslında insanların dünyaya bakışı, politik görüşleriyle çok paralel, çelişkili e, haberler çıkıyor. Örneğin önümde bir... Ee, yine bir haber var. FDA'in Amerika'daki meşhur Food and Drug Administration'ın e, bu onay mekanizmasının eski başkanları bu sıtma ilaçlarının onaylanması için e, süratle davranılması konusunda bir çağrıda bulunurlar. Trump da e, böyle ediyor. E, farklı ülkelerin yetkilileri de ama bir de gerçek var yapılan çalışmalarda böyle bir takım. E, dikkatli olması gerektiğini hani Alpay Azat da dün belirtiyordu. E, hiçbir şey şu anda mucizevi bir e, tedavi ya da korunma yöntemi olmadığını insanların denediklerini söylüyorlar. Evet. Biz bunları konuşuyoruz ama mesela Burkina Faso'da insanlar el yıkasın demişler Burkina Faso yetkilileri iyi de el yıkamak için suyumuz yok ki demişler. Su yok sabun yok e, su evet, yok. E, en büyük düşmanın bilinmezlik olduğu ortaya çıkıyor. Bu soru işaretleri, çelişkili bilgiler bir bilgi kirliliği var bir de Science Dergisi'nde benim için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir haber Leslie Roberts'ten. Covid-19 salgını sırasında, buna daha önce değmiştik artık makalede yazılmaya başlandı. Ee, önemli bir editoryal var Science'da. Ee, özellikle e, aileler çocuklarını hastaneler Covid e, sorunu ile dolup taştığı için... Çocuklarını aşılatmaya götürmüyorlar, diğer aşılar, çocuk felci, kızamık gibi. Buradan e, aşılamanın aksadığını ve bunun önümüzdeki günlerde e, COVID'den bağımsız olarak ama dolaylı olarak COVID nedeniyle oluşan aşıların aşılatmanın aksaması sonucu farklı bir takım olumsuzlukların yaşanabileceğini evet. söylüyorlar evet, e, bu haber vardı. Evet. Başka bir takım haberler var Güney Afrika'dan ya da Farklı ülkelerden Ama daha fazla uzatmayayım isterseniz Mesela Benden bugün bu kadar Var mı acaba Dominik'ten bir haber? Ee, Son haber Çok iyi haber var Kesinlikle Bizim Dominik Cumhuriyeti'nde Biz ünlüler tarafındayız Biliyorsunuz rekabet <gülüyor> kıyasıya Devam ediyor ama Acun Ilıcalı Birleşme Partisi yapacağını söylemiş bir açıklama ve konseptinde bir, rekabete rağmen takımlar değişecek Birleşme Partisi'nden sonra ve Cuma günü araba oyunumuz var bugün yani Cumartesi günü yayında büyük bir derbimiz olacak sonra da tartı yarışması olacak en çok kilo verene ileriki ödül oyunlarından birinde çift katı yeme imkanı da vereceğiz dediler biz ünlüler olarak hem de takım değişikliğinde de bir sürpriz olacakmış, onu bilmiyoruz şimdi ama koronavirüsü yok. Biz Birleşme Partisi'ndeyiz, gayet iyiyiz. Yani bu kadar yakından izlediğinizi bilmiyordum ama teşekkür ederim bu ayrıntılı bilgi için. Rica <gülüyor> ederim. Hoşçakalın, biz teşekkür ederim. İyi yayınlar, hoşçakalın, sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri Hızlı kalmayıldı. bir şekilde birer, Hiç olmazsa başlıklarıyla Şöyle yapalım evet. Imperial College'den de çok önemli Imperial College of London Çok önemli bir müessese Eğitim kuruluşu Kovide 19'da ilgili haftalık tahmininde Türkiye'yi riskli ülkeler arasında koymuş, Almanya ve İngiltere ile beraber devam ediyor yani bütün söylenenlere rağmen. Evet. Bu arada Oxfam raporundan bahsetmiştik, bir şeyi e, vurgusunu atladık. E, tüm dünyadaki sağlık çalışanlarının yüzde yetmişi kadınlardan oluşuyor e, diyor bu arada. Yani sağlık çalışanlarıysa birincil derecede yani bu mücadeleyi verenler ve en büyük risk grubu altında olanlar aynı zamanda ev işlerine bakanlar da yani çocuk yaşlı hasta bakımı gibi işlerde de kadınlar çalışıyorlar. Dolayısıyla kadınların mağduriyetinin çok önemli olduğuna dair bir vurgu var. Evet, çok o da gayet altı çizilmesi gereken bir husus. Bir de Türkiye'den ücretsiz izne çıkarılan çalışanları ilgilendiren tasarıda belediye toplantılarının ertelenebileceği maddesi de yer alıyormuş. T24'ten özel bir haber sadece başlıklar geçelim. Demin de söyledim bir de çok önemli görünen bir haber. Bir günde 9 sağlık emekçisinin pozitif çıkması koronavirüsü. Ve bu sonuçların ardından da test uygulamasına ara verildiği gibi son derece tuhaf bir haber bu. Evet. Ama böyle. Onun dışında 70 yaşında bir tutuklunun hayatını kaybettiğini... Ve koronavirüsü prosedürüyle defnedildiğini ama başsavcılığın kangrenden öldüğü haberini söylediği bu da çok tuhaf bir haber. Yani bu resmen mim yani memleketimden insan manzaraları kategorisine girecek bir haber. Evet bu da zaten herhalde ilk kanıt yani rakamların aslında daha olduğundan daha düşük göründüğüne dair. Evet, Independent Türkçeden bir haberdi çok önemli. Ailesine haber verildi, kangrenden öldü diyor başsavcılık ama şeyde tutanaklarda öyle denmiyor. Bir başka ilginçlik bu da gim sayılabilecek gezegenimden insan manzaraları. Vaka sayısı yarım milyona yaklaşan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den maske ve dezenfektan istemiş. Türkiye yeterli üret, ihracata da geçiyor diye bakılabilir ama İspanya'dan da İspanya Dışişleri Bakanı ya da ismarladığımız solunum cihazlarımız Türkiye'den çıkarılmıyor, izin verilmiyor demiş. Bu haluki halledilmişti. Halledilmişti Dendi. ama Milli Savunma Bakanı evet Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek Türkiye'ye teşekkür etmişlerdi İspanya Dışişleri evet. Bakanı ama olmamış. Yani El e, Dış Bakanlığı'ndan açıklamada Türkiye'nin satın alınan sağlık malzemelerinin büyük çoğunluğunu ulaştırdı. Ancak son günlerde değişen durumdan ötürü solunum cihazlarını vermediler. Bu cihazların alınamaması halinde üretici firma İspanya'ya geri ödemek zorunda demiş. Böyle bir haber ee, var. Yunanistan'dan önemli bir haber var. Türkiye'den geçen bu hani, mülteci krizi denilen şeyde hatırlayın. 1800 kişi Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye başarmış bunlara iltica başvurusu bulunmasına izin vermiş Yunanistan aslında vermeyeceklerdi çok evet. sert önlemler alıyorlardı gerçi bütün bu sürecin iki ay bulacağı söyleniyor ama en azından mülteci başvurusu yani mültecilik hakkını alabilecek olması bir dizi hakka özellikle sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda önem taşıyor tabi. Çok önemli bir haber bu da evet. Divert'in haberiymiş. Ee, biz Mediascope'dan aldık. Ee, bir de e, ilginç bu. Türkiye Amerikan Merkez Bankası'na dolar için başvurmuş FED'e. Olumlu yanıt alamadı diye bir iddia var. Ee, bu da Bloomberg'den konuya yakın kaynaklara dayandırılan bir haber. Ama e, IMF Başkanı Georgeva, Kristalina Georgeva Türkiye dahil tüm üyelerle yapıcı diyalogu sürdüreceğiz demiş. Türk lirası değer kazandı diye bir haber var. Ama ben de şeyi hatırladım. Bu niye iyimserlik yaratıyor? Çünkü borç alabileceği düşünülüyor herhalde. IMF'den bu zor, zor, evet, zor zamanlarda. Evet, şu anda tekrar gündemde zaten. Ama nasıl gündeme geliyor ben de onu anlayamadım. Çünkü daha elimde 1, 10, 1 Eylül 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi'nin haberi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeni yasama yılının açılış konuşmasında IMF defterini açılmamak üzere kapattık demişti. Mayıs 2013'te ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir haline getirinceye kadar gece gündüz çalışacağız demişti. Şimdi bunu anlamadım ben ama önemli ee, değil. İMF'nin hemen bu, bu aynı haberdeki açıklamasına o zaman yer verelim. Açıkçası büyük buhrandan sonra en büyük ekonomik yıkımı bekliyoruz diyorlar bir yandan da. Evet ama Türkiye bir şey olmaz dedi işte Cumhurbaşkanı da zaten dünyanın en evet. Hem sağlık ordusuyla hem ekonomisiyle evet. bu koşulları Böyle hazır demişti. demişti daha geçen hafta. İlginç bir haber de şeyden giyim firması çok ünlü Koton'da bir yönetim değişikliği olmuş. Koronavirüsü, Covid salgını nedeniyle. Mağazalar kapanınca tekstil sektöründe mali sorunlar ve Anka Haber Ajansı'nın haberine göre bunu da gazete duvardan alıyoruz. 1 Nisan'da yapılan olağan yönetim kurulu toplantısıyla şirketin yönetim kurulu değişmiş. Başkanlığına da Lütfü Döşka'ya getirilmiş. Bunun önemi şurada şirketin çok büyük bir şirket yani 190'a yakın 188'i yurt dışında olmak üzere 472 mağazası bulunan büyük bir Şirketler Zinciri kurulduğu günden bugüne e, Yılmaz Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz yönetiyorken şimdi e, Lütfi Döşkaya'ya bırakıp çekilmişler. İlginç olan şu kendisi İstanbul yeni yönetici İstanbul'un Ayaza Mahallesi'nde bulunan merkez binanın otoparkında çalışan bir işçiymiş. Bu da GİM. E, Mim haberi Memleketimde insan manzaraları Yani Bundan sonra bir otopark işçisi yönetecek Dünyanın en büyük şirketlerinden birini Bir de Gezi davasında Savcı istinafa başvurmuş Tüm sanıklar cezalandırılsın Kavala yeniden tutuklansın Yeni Gerekçelerde eklenmiş Kürtleri ve Ermenileri de Bu insanlar diye T24'ün özel haberiydi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı affedersiniz, Edip Şahiner, tüm sanıkların beraat ettiği Gezi davasına ilişkin istinaf Mahkemesi'ne başvurmuş. Ve haklarında verilen beraat kararlarının yerinde olmadığı, hatta hepsinin kaçma şüpheleri var, tutuklansın diyorlar. Direnç noktaları oluşturuluyor ve... Zaten Göç sorusun Türkiye'deki en önemli uzantısı diye de şey yapmış hem açık toplum vakfı hem Osman Kavala'nın çalışmaları diye evet ama George Soros maliçi malum yani şeyici işte spekülatör aynı zamanda da halklar savunucusu tarafı da var yardım ediyor peki o niye sanıklar arasında yok orası açıklanmamış <gülüyor> Osman Kaval'ın avukatlarından da tahliye talebi var. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılacak tutukluk incelemesine tahliye talepli dilekçe vermişler avukatlar. Gezi davasından beraat etmişti. Tahliye karar verildikten bir gün sonra 15 Temmuz soruşturması kapsamında tutuklanan soruşturmadan da tahliye. Bu soruşturmadan da tahliye kararı verilmesine rağmen bu sefer de casusluk suçlamasıyla cezaevinde tutulan iş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kaval hakkında tahliye talebinde bulunulmuş. Bu da Biyanet'in haberi. New York Times'da da çok ayrıntılı bir haber çıkmış. Carlotta Gal imzalı önde gelen bir insan hakları savunucusundan Türkiye'nin en e, bilinen siyasi tutuklusu haline nasıl geldiğini anlatan güzel ayrıntılı bir yazı var. Asit saldırısına uğrayan Berfin Özek de şikayetinden vazgeçmiş. 20 yaşındaki atay'da yüzüne asit dökerek yanmasına sebep olan ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Rasim Ozan Çertik hakkındaki şikayetinden aniden vazgeçmiş. Yalnız şu da var. Dava kamu davası olarak devam edecek yani kadına yönelik bu şiddet yani bu tip davalar şikayete bağlı bir suç değildir. Avukatı da öyle söylemiş zaten. Avukatlarını da azletmiş zaten kendisi. Ee, ve e, avukatlar da şikayete bağlı bir suç değildir. Kamu davası olarak devam edecek. Ama biz bu tür suçların cezasız kalmaması için mücadelemiz devam edecektir diyorlar. Fakat bir kısım avukatları da biz bu konuyla artık ilgilen, Yani şeyle Ber, Berfin Özek'in savunuculuğunu yapmayacağız diyorlar. Mesela Mehtap Sert Azdetti avukatlardan biri. Öldüren sevgi istemiyoruz şiarımıza ters düştüğünden ilkelerimizden asla taviz vermeyerek bu saatten sonra Berfin Özek'le ilgili hiçbir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz demişler. Gazeteci Ayşe Arman da e, bu şikayetten vazgeçmesine tepki göstermiş. Instagram hesabından yüzüne bir buçuk kilo kez atan insan bile diyemeyeceğim o mahluku affetti. Yanlış okumadınız inanılır gibi değil değil mi demiş. O da e, röportajda yapmıştı yanılmıyorsam kendisiyle. Ee, i̇şte böyle. Ben e, şeye de bir ilave yaparak bitireyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 15 milyonu aştı diye bir haber vardı. TRT dış haberlerde derine zaman 17 milyona yakın 16.8 milyon insan işsizlik yani çalışabilir nüfusun yüzde 80'i başvurmuş de birçok ekonomist bu ayın sonuna kadar 20 milyon kişinin işsizlik başvurusunda bulunacağını öngörüyor. Yani %10'a çıkacak. Bu görülmemiş bir şey. %9,7'ye çıkacak. Bu ayın sonuna kadar yani 3 hafta içinde şu anda nüfusun %95'i evde kal emri altında yaşıyor. Birçok işletmede işçi çıkarttı. Yani böyle bir durumda var. Ama Hatta bu şimdi, hafta çıkan bir haberde bu işsizlik oranları böyle devam ederse yüzde otuzlara kadar bile varabileceği yani insan, daha önce Amerikan tarihinde görülmediği oranlar çıkabileceğine dair yazılar çıkmıştı. Evet bu şekilde de bitirebiliriz herhalde şimdilik. Sizin öneye bağlanabiliriz. Açık Gazete Seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Mebansınız. Günaydın. Günaydın. İyiiz valla Yani seni e, açık radyoda Arı kuşuyla, merops, apiaster ile karşıladık. Sıcak seven arı kuşları koloniler halinde dönüyorsa demek ki ilk yaz. Vırrık, fıyık, urukçul ya da arı da deniyor. En renkli kuşlardan birinin ötüşüyle, gıp gıp ötüşüyle karşıladık. Valla bu öyle karşılanmaya e, razıyım, çok mutluyum. Çünkü e, malum hep insan sıcava araçlarından vesaire bahsediyorduk yıllar önce. Nereden nereye diyelim? Evet. Ee, oradan. Araçlarını geride bırakabilirsek eğer e, ki silah olarak kullanılanlardan bahsediyorum. Ee, öyle bir dünyaya adım atabilirsek ne kadar güzel. Ee, tabii bu arada ben sabaha biraz gözü yaşlı başladım çünkü e, bir videoya denk geldim. Ee, bu Dapeste'nin e, tamamen o bomboş hali, o kadar uzun yıllar yaşadığım şehri. Ki çok duygusal bir insan değilim açıkçası günlük hayatında ama beni bile etkiledi diyelim. Evet. O boşluk, bütün o caddelerin, sokakların, çok iyi tanıdığım, defalarca yürüdüğüm sokakların, yerlerin bomboş tek bir insan dahi olmadan o hali benim içime eşitledi hakikaten de. ve ya, İstanbul'da, birden... İstanbul'da böyle değil Evet İstanbul'da böyle değil. İstanbul'da böyle olmasını istiyoruz. Cıvıl cıvıl. Evet cıvıl cıvıldığımız enteresan bir şey bu da. Tabii biz çok da cıvıl cıvıl ve çok neşeli her şeyimiz dört dörtlük bir e, toplumsal kültüre sahip bir ülkede değiliz. Öyle yerinde. Ana kesinti oldu galiba. Evet. Bu arada İstanbul aslında o kadar cıvıl cıvıl değil Ömer Bey. Bazı yerleri. <gülüyor> Bazı yerler e, haritalar yayınlanıyor biliyorsunuz. Evet. Bağcılar vesaire gibi yerlerde örneğin en az e, evlere kapanma durumu varmış. Tabi bunun hemen şeylere bakmak gelir durumlarına sosyal meselelere bakmak da burada şey e, önemli. ...daha zengin semtlerde daha çok insanlar evlere kapanabiliyor. Alo. Daha yoksul. Merhaba. Tekrar bağlandık. Evet. Çok güzel bir sessizliğin içine düşmüştüm. Diyorum ne kadar güzel bir sessizlik ama kendi başımaymışım meğersem. <gülüyor> kendi kendime konuşup kendimi dinliyormuşum. Dinleyicilerimizi biraz kendimden kurtarmış oldum. Şeyi söylüyordum yani bizim acaba o cıvır cıvıldığımız vurdum duymazlık mı? Yani o kıpır kıpır hal, halimiz böyle bir şey acaba neşe vesaire göstergesi mi? Yoksa tamamen hiçbir şeye bize dokunamama hali mi? Yani ikisi birden olabilir çünkü bir de şey var yani çünkü bayağı ön sıralarda gelmesine rağmen bu tehdit açısından korona virüsünün hem e, mutlak sayılar açısından hem e, kayıtlı e, kayda geçmiş vaka hem de e, ölüm sayısı bundan kayıp sayısı hem de kayıpların ve vakaların sayısındaki artış hızı açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmasına rağmen e, büyük şehirlerde özellikle de İstanbul'da birçok ticari faaliyete filan ara verilmemesinden şikayet ediyor hatta e, Imperial College'de bir araştırma yayınlamış yani Imperial College of London gibi bir kuruluş en yüksek yayılmanın olduğu ülkelerden bir tanesi diyor. Yeni haftalık öngörülerinde de salgın yayılacak, ölüm sayısı da artacak diyor. Buna rağmen de mesela şimdi Boğaz Köprüsü kıtalar arası ticaretin en büyük temsilcisi sayabileceğimiz örneği sembolü sayabileceğimiz Boğaz Köprüsü e, saniyede en az iki ya da 3 aracın geçtiği bir yoğunluğa sahip neredeyse trafik tıkanacak günün erken saatlerinde bile Evet ya bunlar tabi e, Türkiye'nin bu halleri e, bir yandan tabi e, politik olarak böyle bir tercih var ekonominin durdurulmaması işte, evet, işte onu e, çarkların Evet dönüyor olması o kilit lafta tam o çarklar dönsün Çarkların tabi dişlerinde kimler ezilir kimler geride kalır aslında biraz Amerika'da da mesela böyle bir ikilem yaşanıyor herhalde. E, orada da e, tam olarak kapitalist ekonomiye kilit vurulamıyor. Ve sosyal devlet gibi de bir kavram olmadığı için işte tamam şimdi paketler açıklanıyor vesaire Büyük e, bir e, Amerikan tarihinde olmadık derecede bir destek vesaire e, sıradan vatandaşlara verilmesi söz konusu. Ama baktığımızda aslında sistemin bütün çarpıklığı da gözlerimizin önüne seriliyor. Çünkü şu an tabii ki en e, zenginler, en ayrıcalıklı olanlar, Herkes kendi fil dişi kulesine çekildi, çekilebilenler. Ee, ve dışarıda kalanlar sadece o günlük işleri sürdürmek zorunda olanlar. En diptekiler, o en zor işleri yapıp en az kazananlar. Amerika'daki işte medya kuruluşları, şimdi e, kamuoyu. Ee, bunu tartışıyor daha çok işte. O eşitsizlikleri tartışıyor. Evet, evet, bu, dün, pardon dün bir, bir şey, şey de... daha. Ha, sen söyle, ben de ya, bir, belki, bir şey belki. Düşün. Sizin Hanım şeye denk gelmiştir hani bu roman bir kadın e, evet. çocuklarımız aç nasıl evde kalalım e, demişti. Bu da tam aslında bu durumu gösteriyor ki bir İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ise kendisine sert bir şey yapmış. Burada söylenir mi bilmiyorum ama kendisi görevden alınmış e, kadına yönelik söylediği sözlerden dolayı. Ben evet, de Ak şeye parti. ekleyeyim, evet. e, CARES diye bir e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kurtarma mali kurtarma operasyonlarından bahsederken, kısaca adı da CARES olan bir e, büyük bir federal fedle merkez bankası ile ilgili bir kurtarma operasyonu, devasa belki de Amerika Birleşik Devletleri tarihin gördüğü en büyük e, evet. mali rakamlarla. Fakat yeni bir şey okudum Common Dreams'de çok çarpıcı bir açıklama var. E, sosyal medyada e, büyük bir tepki de yaratmış 900 sayfayı aşkın ya da 9 sayfalık neredeyse bir kurtarma paketi var kongreden geçmiş olan ve federal e, fed'in şeffaflık ve hesap verilebilirlik maddelerini es geçiyormuş trilyonlarca doları gizli oturumlarda karar verecekmiş kime vereceğini hangi şirketlere inanılmaz yani Evet yani bu tabii şey eskiye olduğu gibi devam etmek refleksleri halleri işte Trump'ın bu arada işte petrolle ilgili çok işte önemli konuşmalar yaptığımız Arabistan'la vesaire gibi açıklamaları vardı. Şimdi dünyanın bu halinde artık e, petrol e, hiçbir işinize yaramazken hareket edemiyorsunuz, yakıt olarak bu şey olarak e, ulaşımda kullanamıyorsunuz vesaire. Böyle bir durumda hala e, bu eski kafayla devam eden e, bir dünya lideri var. Bu dünya lideri hepimizin hayatını etkileyen de bir lider. Şimdi <gülüyor> bir yandan işte e, biz tartışmayınca bir takım şeylerde yok değil. Amerika'da mesela işte bu son dönemde işte azınlıkların daha çok etkilendiği, daha dezavantajlı grupların daha çok etkilendiği ile ilgili tartışma var. Şimdi Türkiye'de bu tartışmanın olmaması bunun olmadığı anlamına elbette gelmiyor. Var fakat biz görmüyoruz yaşamıyoruz zaten medyanın imkanları kısıtlıydı zaten bu konulara artık fazla girilemiyordu değinilmiyordu yer yoktu hem gündem dolayısıyla hem kaynaklar vesaire dolayısıyla ama Türkiye'de de işte romanlara yönelik işte bu son derece ayrımcı ters tavrıyla bu bürokratın birden bir gündem oluştu. Ama bir yandan işte AK Parti vesaire de bu bürokratı reddetti şudur budur. Ama bunun bir tek örnek olmadığını biliyoruz. Aslında böyle böyle örnekleri romanlarla ilgili çalışan arkadaşlarımdan, tanı tanıdıklarımdan gayet günlük hayat halleri olduğunu biliyorum. Yani orada bir sadece medyaya yansıyan durum söz konusu. Ama bu tekrarlanmayacak mı? Türkiye'de böyle şeyler yok mu? Dezavantajlı gruplar, her türlü dezavantajlı grup. Şu an bu krizden korona krizden en çok etkilenenler değil mi? Yani Kesinlikle burada... öyle. <gülüyor> Biz büyülü bir yer değiliz. Bir anda e, sihirli değnek değişti koronavirüs krizinde e, ne e, siyasi yapımız değişti ne e, siyasi yapımız değişti der değişmedi derken şimdi ne tarafa değişebileceği de <gülüyor> hep geçen hafta vesaire konuştuğumuz Macaristan örneğine bakınca insanı düşündürüyor tabii. Çünkü işte malum liderler bu dönemde bu krizle karşı karşıya kalan halkların birden gözdesi oldular. Hep işte Macaristan'dan bahsediyoruz. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla artık gelinim sana söylüyorum pardon kızım sen anla bu <gülüyor> evet. akrabalık ilişkilerine çok yakın olamadığım için özür dilerim hepsini karıştırıyorum. yani siz anladınız durumu. Biz Macaristan'dan bahsediyoruz. Siz uyarlayın artık. Ee, hakikaten orada çok bunu kendi iktidar avantajını kullanan bir lider söz konusuydu. Özdeş geçen hafta sormuştu Avrupa bu durumda ne yapacak? Ee, dinleyicilerimize de bu arada çok kısa hatırlatalım. Macaristan'da çok uh, kapsamlı bir değişiklik, yasal değişiklik geçmişti. Bundan sonra iktidar orada gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün yasaları istediği gibi şekillendirme hürriyetine sahip. Evet, Koronası, kararnamelerle. evet kararnamelerle geçmişe yönelik şekillendirmesi de tabii çok önemli. Burada sadece yeni yapılacak yasalardan bahsetmiyoruz. Yani bir anlamda Play-Doh hamuru oldu Macaristan e, iktidarın elinde. Öyle e, anlatabiliriz. Özdeş işte sormuştu Avrupa ne yapacak diye hiçbir şey e, herhalde diye bir spekülasyon da bulunmuştuk geçen hafta. Öyle de oldu. E, Avrupa hiçbir şey yapamıyor. Çünkü işte o, şimdi zaten onların derdi Avrupa Birliği'nin derdi. E, i̇şte bu Marshall yardımı olarak e, adlandırılan. Ee, büyük kurtarma paketi bütün Avrupa'yı sözde ortak olarak kurtaracak kurtarma ekonomik paket e, gerçekleşebilecek mi? Bunun içinde işte bir takım yardımlar vesaire de var işte devletlere açıklarını kapatabilmeleri için. Ama Marshall Planı'ndan daha farklı olarak 2. Dünya Savaşı'nın sonrası Marshall Planı'ndan farklı olarak daha günümüz aslında kapitalist düzeninin orada çarkları döndürmeye yönelik bir şey olarak niteleyebiliriz. Bir takım euro bondlar vesaireler ve ekonominin rahatlatılır. Ama ekonomini bu konuda bile devletler uzlaşamıyor. Evet uzlaşamıyorlar çünkü birbirlerinden yani dün akşam bir işte Avrupa Tabii Birliği, kim ödeyecek bedelli meselesi evet, var. Evet Maliye Bakanlarının toplantısı vardı. Ee, tabii sanal toplantılardan bahsediyoruz artık. Orada daha sonra o kadar farklı birbirinden yorumlar çıktı ki ne olduğunu da tam anlamak şu aşamada mümkün değil. Ee, sonuçta henüz anlaşmamak üzere anlaştılar bir havada kaldı durum diyebiliriz. Evet, yani, i̇klim bir... krizi meselesinde olduğu gibi yani. İklim krizi meselesindeki bir aslında çok daha fazla bir anlayış vardı. Şimdi çok acı bir şey söylüyorum ama yani bir artık kanaat ve hassasiyet oluşmuştu iklim krizi meselesindeki. Orada dahi bir ortaklık gerçek manada ve hareket oluşturulamıyorsa şimdi paranın doğrudan konuştuğu bir duruma bakın. Şimdi burada Yunanistan'ın aslında krizinde yaşadığımız durumları uzatılmış ve büyütülmüş vaziyette tüm Avrupa genelinde tekrardan yaşamış oluyoruz. O zaman çözülmeyen sorunlar Yunanistan özelinde şimdi büyük biçimde tekrarlanıyor. O da nedir? İşte ihtiyacı olana gerçekten onu rahatlatacak şekilde bir fedakarlık planı. Hem fedakarlık öngören ama uzun vadede de belki birliğe kazandıracak olan... Bir şey, bir adımlar, bir paket hazırlanması vesaire değil. Aslında çok basit aspirin gibi tedbirlerden bahsediyoruz. Ve son kerte de sosyal devleti aşındıracak, örseleyecek şeylerden. Yani İtalya'yı aslında bugünkü haline, bütün bu korona krizle düşüren şeylerin, e sağlık sisteminin aşınmasıydı, e bütün o eşitsizliklerde, sosyal e kesintilerde vesairedi derken onların, aslında Avrupa geneline yayılması. Yani bugün bu korona kriz atlatılsa bile yarın korona iki krizinde aynı problemleri bu sefer başkaları yaşayacak. Tabii tabii çok yani ayrıntılı olarak birçok küçük detaydan görebiliyoruz. işte evsizlerin durumu mesela gerek Avrupa'da başta Britanya olmak üzere. E, gerekse de Amerika Birleşik Devletleri, mesela çok a, Kaliforniya'da acayip bir tedbir aldık filan sizler için dediler. Ve tam bir yüz karası terk edilmiş durumda olduklarına dair pek çok haber geliyor. Yoksulluğa, sefalete, ölüme, hastalığa. Yani böyle bir durum Britanya'da başbakanın kendisi yoğun bakıma alınıp işte şimdi çıkmış ama... Kendisinden hı hı. koruyucu ekipman isteyen doktorsa bu arada 53 yaşındaki Abdülmabud Çağduri diye birisi <gülüyor> Sky News'un haberine göre e, e, hastanede ağırlaşmış durumu ve bütün müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Böyle şeyler yaşanıyor yani. Yani. ya bu adaletsizliklerde dair bir örnekte şeyden var Amerika'dan zaten dün de biraz konuşmuştuk Afro Amerikalılar en fazla etkilenenden nüfusa oranlı mesela Chicago örneğini vermişler BBC'de çıkan bir haber evet. ee, Chicago'da yüzde otuz siyahlar nüfusun ölümler arasında koronavirüsten yüzde evet. evet, yetmiş yani akıl alır işler değil yani evet ee, akıl alır işler değil ama bugünün aklının zaten bizleri bugüne evet. getir akılların gayet alabildiği ve daha da fazlasına kalıbının dışına çıkamadığı haller bir yandan da. Mesele bu zaten. Yani o uh, Dati Roy'in bu uh, Financial Times'de geçen pazar çıkan yazı evet. ki, uh, yazıyı uh, e, Esas akıl almaz olan evet. bu bence. <gülüyor> Financial Times'de bu, bu yazının çıkabiliyor olması. Bu <gülüyor> Financial Times'de bu yazının çıkıyor olabilmesi. Şimdi bu da kendi içinde tartışılır. Oraya uh, yazsın yazmasın götürebilirsiniz Arun Dati ile ilgili vesaire. Ama o önemli... Yani onun o yazının ya ya da bilmiyorum yani or oradaki ordaki e, mesela güzel bir yazı okumak güzel bir evet. e, müzik parçası dinlemek veya ay bu fikir ne kadar güzelmiş diye yani, eminim Financial Times'ın okuyucularından da klasik okuyucularından bahsediyorum vesaire pek çok e, insanların da daha bol vakti var olmuştur yani o e, bu yazından çok büyük keyif almışlardır ama o korkunç normalimiz aslında e, Roy'un bahsettiği. Bütün mesele bu yani normale dönelim diye insanlarda büyük bir heyecan ve heves var ve kimse beni yanlış anlamasın. Elbette herkes normale dönmek istiyor. Ee, hayatın eskisi gibi eskiden özlediği şeylere kavuşarak ve kıymetini de anladığı birçok şeye kavuşarak devam etmesini istiyor. Ama burada bizde çok temel yanlışlar var. Ee, hepimizde var, kendi özel hayatlarımızda var, bireysel olarak var ama kolektif olarak çok çok çok çok daha çarpan etkisiyle çoğalanları var. Ee, burada işte bunları çözmeden eğer devam edersek bir an bir aslında hepimiz işte yaşadığı karede donduruldu. Bu kareyi e, çok beğenebiliriz, hiç nefret edebiliriz, bazılarımızın işine yaramış olabilir, bazılarımızı tam tersi Mahvetmiş olabilir, sıkıştırmış olabilir. Ama şu an aslında bizim hayatımızın o çekilmiş karesi, dondurulmuş karesi, o korona, kriz geldiği andan itibaren içinde kalarak aldığımız kare bizi birçok açıdan yansıtıyor. Fotoğraflar vardır ya bir fotoğrafta birçok şeyi okursunuz. Hayatlarımızla ilgili böyle bir durum var aslında. Şimdi burada kendini eleştirmeyenler vesaireler, şunlar bunlar da yani hiç eksiğini görmeyenler de birçok belki şeyi o dondurulduğu karede okumak zorunda ki düzeltelim ve o hayat tekrar akmaya başladığında biz bir takım şeyleri değiştirip dönüştürelim. Benim bu sabah ağlatan o Budapest videosunda mesela e, o kareden bizi çıkardığımız anda o bütün e, maddi dünya geriye kalıyor. Ben o Budapest'i insansız haliyle benim olmadığım haliyle benim tanıdığım hiç kimsenin veyahut attığı sokakta görmüş olabileceğim insanların olmadığı haliyle gördüğümde aslında ne kadar hiç olduğumu hissediyorum bir yandan da. Ben olmadan da Budapest'te orada ama bir yandan o Budapest'te de değil ve beni ağlatıyor o halde görmek. Evet yani Roy'da aynı şey de tabii Hindistan her zaman yazdığı gibi de yani Hindistan'da ne zaman yazsa insanı evet. hem güldüren hem de çok ağlatan şeyler anlatıyor. Yani saçmalıkları seven adam tüm saçmalıkların en büyüğünü yaratmıştır diyor Financial Times makalesinde. <gülüyor> evet. Ve Tüm bütün dünya korku içinde izlerken Hindistan'da utanç içinde kendisini gösteriyordu, acımasızlığını, yapısallığını, sosyal ve ekonomik eşitsizliklerini, acılara karşı ilgisizliğini diyor. Yani kimyasal bir deney gibi uygulandı bu sokağa çıkma yasağı diyor zenginler tamamen kendilerini zengin orta sınıflar evlerine kapattı kentler ve kasabalar işçi sınıfından vatandaşları ve göçmen işçileri de istenmeyen mahluklar gibi dışlamaya başladı diyor ve bitirirken senin söylediğine dönmek istiyorum yani e, bu dünyayı şu ana kadar hiçbir şeyin yapamadığı bir şekilde dizlerin üstüne çöktürmüş durumda bu her neyse bu virüs diyor zihinlerimiz hala ileri geri çalışıyor normalliğe dönüş istiyor geleceğimizi geçmişimize dikmeye, kopçalamaya çalışıyor ve bu kopuşu reddediyor. Ama bu kopuş gerçek ve bu korkunç umutsuzluğun ortasında bize tekrar kendimiz için yarattığımız kıyamet günü makinesini düşünme şansı veriyor. Hiçbir şey normale dönmekten daha kötü olamaz diyor ki ben buna katılıyorum tabii. Öyle. Hakikaten hiçbir şey normale dönmekten daha korkunç olamaz. Şimdi gerçekten dinleyicilerimiz arasında isyan edenler olabilir. Normalle dönsek keşke diye her gün düşünenler muhakkak vardır. Bu çok insanca bir şey. Fakat hem dediğim gibi kendi bireysel hayatlarımızda hem kolektif olarak baktığımızda Normal olarak kabul ettiğimiz birçok şey kadar korkunç şeyler olamaz. Bir şekilde bunları düzeltmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu hayatta aslında şimdi korona krizimizde yaşattığı şu. Bir gün bir kapıyı çekiyorsunuz ve bir daha oraya dönemeyebiliyorsunuz. O evet. kapı kapanıyor ve o tamamen arkanızdan adeta bir kaya gibi bir şey oluyor. Oradan dönüş yok. Bir ee, de fırsatçılar bu bir şey, da her evet. şeyi kullanıyorlar. Mesela Hindistan örneğinde iki akademisyen yani aktivist ve akademisyen Anand Teltumbde ve Gautam Navlaka gözaltına alındılar. Alınıyorlar. Ya 5000'den fazla dilekçeyle 15 örgüt dünya çapında kesinlikle önlemek lazım. Bunlar çok. Yani aktivistlikleri yüzünden hapsedilmek durumundalar filan. Mesela böyle şeyler de oluyor. Öyle yani bu işte fırsatçılar her zaman olacak. Her zaman çarpık insanlar, çarpık düzenler olacak. Biz bir anda tabii ki de hepiniz sihirli bir dünya hayat yaratacak ve her şeyi düzeltebilecek değiliz. Sorunlar her zaman olacak işte o kareler akmaya başladığında normalimiz veya normalimiz, normal üstüne dönmeyi başarabildiğimizde de her zaman olacak bunlar. Mesela işte o problemlerin tamamen bitiyor olması değil. Bizim o problemlerle sorunlarla nasıl uğraştığımız veya onlara karşı nasıl bir biz olarak çıkabildiğimiz... Mesele bu. Sağlık sorunları da olacak, eşitsizlikler de olacak, e, haksızlıklar, adaletsizlikler, e, korkunçluklar bunların hepsi olacak zaten yani hayatın bunlar parçası e, fakat... Burada işte onlarla uğraşırken biz çok daha güçlü olabilirsek hayatımızı bütün düzenimizi ona göre şekillendirmiş olabilirsek o zaman çok başka bir dünya olacak zaten. Biz çok başka şeyler görüyor yaşıyor hem keyif açısından söylüyorum hem yaşam genel olarak hakkını vererek yaşamaktan bahsediyorum her şeyden önce. Bu çok önemli bir şey ya hakkını vererek yaşamak çok çok önemli bir şey. Bunu başarabilirsek zaten e, insanlar, bireyler ve e, toplumlar, e, kolektif neyse işte o yapılar olarak o zaman zaten o mucize gerçekleşmiş olacak. Benim asıl bu, bugün bahsetmek istediğim şu e, daha aslında verilere dayalı şeylerdi. Bu da peşte herhalde gözlerimi fazla yaşarttığı için bıraksanız dokunsanız ağlarım şimdi ya. Yani hüngür hüngür. <gülüyor> Neyse öyle bir halde olduğum için liderlerden bahsedemedim. Liderlerin çoğunun dünya genelinde yüzde en az 10-15 e, artı puan e, ceplerine attıklarını beğeni oranlarında bunlardan bahsedemedim. E, Türkiye'de de böyle, e, Amerika'da da böyle. Trump ilk defa işte seçildiğinden bu yana yüzde ellilerin üstüne görev onay oranı çıktı. Merkel'de yüzde neredeyse 30'a yaklaşıyor Almanya'da. Sebastian Kurz o genç ve katı taş liderimiz evet, Avusturya'daki şansölye. Onun da yüzde 33. Daha parti, dahası partisi de ilk defa savaş sonrası dönemlerden vesaire yani böyle çok uzun tarihten beri ilk defa olmadığı rekorları kırıyor bu 1950'ler ve 60'lar o dönemlerden bahsediyorum. Yıllar yıllardır savaş sonrası derken o zamanlardan beri kırmadı, rekorları kırıyor. Şimdi biraz böyle bu 11 Eylül vari bir aslında ruh hali var. 11 Eylül'de Amerika'nın yaşadığını hepimiz kolektif olarak biraz yaşıyoruz o şok. Büyük kayıplar. Ee, o kayıp savaş hali, teyakkuz hali ki zaten liderlerin Arinda Thiroy'un da yazısında çok e, hoş bir şekilde bahsettiği gibi. E, hoş derken tabii iç kalp kırıcı ve e, şey bir yandan da tabii iç ezici vaziyette. Bütün bu savaş tacirlikleri vesaire e, yapan liderler e, şimdi dönüp de virüse karşı savaştan bahsederken e, işte toplumları savaşa çağırırken aslında tabi kendi desteklerini arttırmış oluyorlar ve savaş dönemindeki hep liderlerin kendisine işte toplumları çekme halini kullanmış oluyorlar. Böyle bir durum var evet liderlerimizle toplumlar olarak sarılıyoruz hem de birbirimizden de insanlık olarak çok farkımız yok o toplum bu toplum diye. Ee, bunun tabii ki işte bir takım istatistik, e, e, bütün o metodolojik e, sebepleri olabilir. Çoğu araştırma telefonda yapılıyor. İnsanlar liderlerine e, daha destek vermek isteyebilirler telefonda korkudan, endişeden vesaire veyahut da işte daha bir anlamda araştırmalar basitleştiği için. Fakat bunun ötesinde belli ki bir evet e, kriz ve kaos da liderine yapışma, kurtarıcı arama durumu da var. Beyaz atlı prens. Yok o prensler, evet. kendinizi kurtarın diyorum. <gülüyor> yok, yok o prens, çok o prens. Çok o prens, çok o prens var. <gülüyor> Ama evet. e, yok o prens gerisinde. Kendinizi kurtarın e, arkadaşlar. Kurtarabilirsiniz gayet güzel. Zaten e, ondan sonra beyaz atlı veya atsı her türlü şey de olur. Hiç merak etmeyin. Liderlerimiz, öyle mucizevi kurtarıcılarımız, süper kahramanlar yok. Onlar biziz. Evet. Bruno <gülüyor> Latour'dan bahsediyor Dışarıdan işte. Dışarıdan beklemeyelim. da önemli bir yazısından bahsediyor. Jonathan Watts esaslı makalesinde geldiğinde tam da bunu söylüyor işte. Yani inanılmaz evet. bir keşif oldu. Dünya ekonomik sistemi gizliden gizliye kırmızı alarm veriyordu. Bir de her devlet başkanının da elinde kocaman bir levyeyle yani şeyle idare etmem dümeniyle bir anda durdurabilirdi pro ilerleme trenini fren gıcırtılar arasında yani sonsuz bir tüketimle daha realist daha istenebilir, istenebilen bir şey yolundan çıkabiliriz ekolojik ekolojistlerin çağısına göre ama Latour şey diyor bu öngörülmemiş durdurma aynı zamanda bütün şirketlerinde bütün el koyma ihtimalini de önümüzdeki iklim değişikliği ve biyolojik çeşitliğin yok oluşu karşısında durdurabilecek bir şey. Tam bu noktada biz müdahale müdahil olmalıyız dediğini aktarıyor Brunel Aturun. Evet, tam bu konuştuğumuz yani... şey işte. E, kapatırken tabi ki işte ilk e, refleks olarak tabi ki insanlar eski alışkanlıklar, insanlar derken genel olarak toplumlar, liderler, şirketler her şey, herkes e, eski düzenin parçası e, olan ve olmakta ısrar edenlerden bahsediyorum. E, eski alışkanlıklarına yapışacaklar, daha da bir böyle yapış yapış bir hal olacak muhakkak ki. Ee, ama işte e, bunun üstünde ye, o çarklar a, gerçekten de dönüyor aslında. Ama çarklar eskiyi de geride bırakarak ve eskiyi öğüterek de dönüyor. E, ve yeni bir şey zaten e, ortaya çıkmaktaydı. İklim krizi e, aslında bunu e, zaten gösteriyor. E, e, orada yavaşlatılmış yaşayanı hep vurguladığımız gibi. Biz şu an daha sadece hızlandırılmış vaziyette yaşıyoruz. Ve bir kareye çakılmış vaziyette ...kendimizi görerek yaşıyoruz. Neyse, değişiriz. Çıkacağız, değiştireceğiz. Evet. Peki, çok Hayatı teşekkür ederiz. <gülüyor> Görüşmek Sizin... üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin Öne ile Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Açık gazete. Reklamlar bitti. Sağsına doğru. Pası sağ Orta. Selahattin'in burcu dışarı gidiyor. Nerede kalmıştık? Hayat futbola fena elde benzer. Futbol şahsi beceri gerektirir ama... Aslında toplu oynanan, yani insanların bir takım halinde oynadıkları bir oyundur. Hayatta öyle değil mi? İstediğin kadar yetenekli ol, iyi bir takımın yoksa kaybedersin. Açık Radyo 94.9 Açık Gazete Alp Spor Evet Açık Radyo'dasınız. Alp Ulagay'a bağlanmaya çalışıyoruz. Ufak bir teknik sorun var çözmemiz gereken. Saat 9.40 Açık Radyo'da. Ben de birkaç sporla ilgili de birkaç şeyden bahsedeyim. Bu arada 1935 yılından beri düzenlenmekte olan Avrupa basketbol şampiyonası tarihinde ikinci kez ertelendi. 2022 yılına bırakıldı. Yani Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın EuroBasket diye de adlandırılıyor. 1 18 Eylül 2022 tarihleri arasına da yapılacağını, ertelendiğini duyurmuş. FIBA'dan yapılan açıklamada yeni tip koronavirüsü denen yani Covid-19 salgının nedeniyle tamam, basketbol takviminde değişiklikler yapıldığı belirtiliyor. Ee, galiba bağlantıda sağlandık. Merhaba Alp, günaydın. Günaydın Ömer Bey, iyi yayınlar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, şeyden bahsediyordum bağlantı kurulacağı sırada Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk defa 1943'te İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ertelenmesinden sonra ikinci defa bir yıl ertelendiğini söyledik. Bir 18 Eylül 2022'ye. Ertelemeler devam ediyor zaten seri halde. Ee, önceki gündemimiz Akdeniz oyunları ertelendi. Ee, gelecek yıl Akdeniz oyunları vardı. O da 2022'ye atıldı. İşte Avrupa Basketbol Şampiyonası. Ee, mesela 2022'de bu sefer müthiş şey birikti. Üst üste spor organizasyonu yani Aynı yaz Mesela atletizm için konuşuyorum ee, Dünya şampiyonası var atletizm için ee, Bir hafta sonra Commonwealth oyunları Yani işte İngiliz Milletler Topluluğu oyunları Üzerine Avrupa şampiyonası var Mesela bir ay içinde Ve Avrupalı atletler için Bir kısmı için mesela İngiliz e, İskoç atletler için Üçünde de yarışma imkanı var herhalde üçünde de yarışmazlar. Böyle garip bir takım oldu tabi. 2022 için yani bu yıldan 2020'den 21 e atılanlar sebebiyle 21'deki bazı etkinliklerde 2022 kalıyor. Avrupa Basketbol Şampiyonası da buna bir örnek. En son Avrupa Basketbol Şampiyonası ne zaman yapıldı? 2017 mi 2018 mi oldu? Uzun bir ara olacak yani Avrupa Basketbol Şampiyonası için pek alışmadığımız bir uzun bir ara olacak. Ee, bu koronavirüsün yolaştığı ertelemeler sebebiyle. Yani tabii ama e, sporda da önümüzü göremiyoruz açıkçası. E, bu yani 10 kişiden 50 kişiden fazla insan grubu nasıl bir yere gelecek? E, çok bilebildiğimiz bir durum değil. Yani özellikle seyircili spor için... Ee, uzun bir süre beklemek gerekebilir. Ee, yani bu farklı ülkelerden özellikle futbol için ya başlayalım şu liglere oynayalım sesleri geliyor. Ee, mesela Almanya'da takımlar küçük gruplar halinde idmanlara başladılar. Futbol takımları. Orada 5 Nisan tarihi vardı. 5 Nisan geçince e, takımlar idmana başladı. E, tam takım halinde ne zaman çalışırlar belki önümüzdeki haftada tam takım halinde çalıştıklarını göreceğiz. Ee, ama seyirsiz maç halinde bile bu sanıyorum spor bir Dergisi hesap yapmış. Ya yani stadyumda, bir stadyumda bile maç oynansa e, 232 kişi olacakmış. Yani futbolcular dahil, futbolcular, teknik ekip, destek ekibi, işte güvenlik, yayıncı vesaire 232 kişi. E bunların e, 120 kadarı da sağ etrafında olacak yani futbolcular sağ içinde ve kenarında olacak e, yani hani bahsettiğimiz 10 50 sayısının çok üzerinde bir rakam bu tabi yani bir maçtan söz ediyoruz e, yani bu kadar kişi arasında hastalık geçişi ol geçiş olup olmayacağını garanti edecek bir Yok bildiğim kadarıyla, bilmiyorum. Evet yani ben bir de şeyi sorayım A Almanya'da şu şu sırada yanılmıyorsam bir dördüncü en yüksek e vaka sayısı açısından ölüm sayıları açısından da gayet yüksek bir durum var 120 bin civarında konfirmenmiş doğrulanmış vaka sayısı var ve 2600 3000'e doğru giden Kayıp sayısı var. Burada şimdi maçların idmana çıkmanın anlamının ne olduğunu dostlar alışverişte görsün mü bir normal psikolojik rahatlatma için mi niye yapıyorlar anlayabilmiş değil çünkü çok yakın gelecekte yüksel görünmüyor yani yükselme oranları da artış yani günden güne artış oranları da yüksek Almanya'nın Türkiye'de de öyle yani. E, Almanya tabii çok en başından beri yani hem e, erken bir tarihte çok yüksek sayıda test yaptığı için vaka sayısı yüksek. Herhalde e, ölüm oranında diğer ülkelere göre, vaka sayısına göre e, ölüm oranı da düşük galiba. Ama yani bu e, hani çok sayıda kişinin bir yere toplanmasına izin verecek bir durumda mı? Doğrusu kestiremiyorum. Ben de. E, zor, zor bir durum gerçekten. Bu yani tabi tabii çok gayet iyiyle alıyorsunuz ama... Sporu değdiği için e, bir ismi ben de değinmek istedim. O da dün sanıyorum aynı şeyi söyledi. Doktor Fartçi bu Trump'ın danışman ekibinde herhalde e, basketbolcu Stephen Curry'e Curry ile e, Curry Instagram'dan canlı yayın yaptığı için Amerika'nın büyük bölümünü tanıdı. Sanıyorum ki buçuk milyon kişi izledi o canlı yayını. Yani canlı veya band'dan. ama Bir sporcu yaptığı için ekstra bir e, şöhret getirdi ona. Bir de Tabi eski defterler karıştırıldı. Üniversitedeyken herhalde 50-60 yıl önce basketbolcu olduğu ortaya çıktı. Yani üniversite takımında basketbol oynamış. Üniversitedeyken onun Wall Street Journal'a katıldığı podcast'te yani uzun bir süre bu toplu etkinlikleri göremeyebiliriz daha uzun bir süre dedi. Yani ben odan şunu anlıyorum hani en kötü ihtimalle bu seyirci oynansa bile 50-60 bin Seyircilik spor etkinliklerini e, belki görmeyeceğiz uzun bir süre. Yani Bir yıl belki görmeyeceğiz. Bir aşı bulunana kadar e, çok ilginç bir gelecek tasarlaması. Yani yakın geleceği çok e, farklı şekilde planlaması gerekecek spor dünyasının. Yani belki işte sadece televizyon yayını yapılacak. E, bir takım spor etkinlikleri göreceğiz. Televizyona izleyebileceğimiz. Yani e, şey olmayacak... E, tribün ya da sağ olmayacağımız bir spor etkinlikleri olacak. Yani kendimden bir örnek vereyim. Geçen sene ben herhalde Mart-Temmuz arası mesela İngiltere'de meşhur Cambridge-Oxford kürek yarışını takip ettim. Gazeteci olarak. Nehir kenarında da galiba o gün 700 bin kişi mi ne vardı? Grand National at yarışı var. Engelli at yarışı. Ona gittim. Ondan sonra basketbol play finaline gittim. Lig futbol Premier Lig'in birkaç maçına gittim ve yazın Queen's Club tenis sunuması var Londra'da. Chimcord ona gittim. Wimbledon'a gittim. Şimdi bu yaz hiçbiri yok. Yani hepsi iptal oldu. Yani erteleme de değil. Hiçbir yapılamıyor bunların. Şimdi eğer gelecek yılki planlamayı bile belki şimdiden yapmak lazım. Yani seyircisiz ee, ama televizyona yayınlanacak bir etkinlik söz konusu olacak. Bir süre için. Belki bir yıl için. Yani bu, bu yılın geri kalanında yapmayı planlayanlar da herhalde bunu düşünmek zorunda. Bu arada belki görmüşsünüzdür. Wimbledon'un e, Wimbledon yönetiminin ileri görüşsü ortaya çıktı. E, iki hafta önce bununla ilgili haberleri görmüştük. Şimdi tekrar e, bu hafta tekrar bir haber çıktı. Wimbledon'un ...geçen hafta açıklamıştı iptal kararını... ...yani 2020 yılında... Wimbledon tenis turnuvası yapılmayacak... ...ama... ...herhalde bu kararı almadan önce... ...çıkan habere göre... ...bir sigorta durumu söz konusuydu... ...yani Wimbledon yönetiminin iptal durumunda... ...sigortadan... ...para almayı... ...beklediğini okumuştuk... ...herhalde bunu hesap ederek zaten... ...iptal kararını aldılar ve... ...bu haftaki habere göre de... ...sanıyorum... 17 yıl yani 2003'te bir felaket sigortası yaptırmış bulduğun tutulması yönetimi yılda e, galiba bir buçuk milyon pound gibi bir para ödemişler e, hmm. şimdi e, yani 100 milyon pound'a yakın bir 100 milyon sterline yakın bir tazmet alacaklar e, sigorta parası alacaklar bu polisinin evet, karşılığı sig sig sigorta verirse tabii. <gülüyor> Evet yani herhalde burada da bir takım şeyler çıkacaktır. Sigorta dünyasında bir takım anlaşmazlıklar çıkacaktır. Evet en evet, önemli şeyler oluyor. Şöyle yani salgın maddesi de varmış. Haber doğruysa yani şeyde hmm. poliçede. Gerçekten büyük bir ileri görüşlülük bunu hani. Ne zaman eklettiler salgın maddesini bilmiyorum ama. Evet peki ben, ben de bu arada Alp senin gibi bir spor delisi için iyi bir haber olabileceğini düşündüğüm bir şey vereyim. Oxford Üniversitesi gördün mü? Oxford Üniversitesi ekibi aşı çalışmalarının merkezinde Britanya'da yeni, bu Covid-19 aşısı 6 ay içinde hazır olabilir diye bir müjde vermiş. 18-55 yaş arasındaki 500'den fazla kişi testler için gönüllü olmuş. Eylül sonuna kadar çalışmalar tamamlanabilir deniyor. Tabi o zaman on ondan sonra da denemeler devam edecek. Aşı Eylül ayında dağıtılabilir deniyor yani. Ee, yani bu hani herhalde <gülüyor> be, önceki vakalarıya çok hızlı bir şekilde e, aşı geliştirilmiş olacak. Sanki böyle gibi geliyor bana değil mi? Herhalde bu daha evet, uzun olacak normalde. E, Altı yani Eylül'da durulacaksa, yani işte, bunun Eylül Aralık ayında da yaygın biçimde uygulandığını düşünelim. İşte yıl sonunda belki normale dönecektir. Yani hayatımız sadece spor değil. Spor etkinlikleri de belki seyirciliği yapılacak ama dediğim gibi işte yani bu kısa vadeyi spor dünyası başka türlü tasarlamak zorunda. Yani önümüzdeki zaten herhalde bu salgın eğrisi kontrol altına alınana kadar seyircisiz bile büyük bir kısmını yapmak mümkün olmayacak. Hani bir iki üç ay daha Sonrasında arasında da işte yılın kalanı 6 ayında belki seyircili, seyircisiz olarak devam edecek. İşte aşı bulunursa belki yılın sonunda bir rahatlama görürüz yani bir. Evet e, ama e, bir belirsizlik o... durumu da yok değil yani pişmiş asa, su katmak kabilden söyleyeyim İngiltere'nin baş bilimsel danışmanı olan Sir Patrick Valance da daha önce bir aşı'nın geliştirilip kitlelere dağıtılmasının 12 ila ...18 ay sürebileceğini açıklamıştı... ...burada değişiklik olur mu olmaz mı bilmiyorum... Oxford Üniversitesi araştırmacıları... ...bir sene öne almış durumdalar... ...bu... ...açıklamayı... E ...bir de işte... ...Eylül'de hazır olacak... E ...bunun normale dönmesi demek... ...bütün ülke uygulanması demek yani... ...hani Birleşik Krallık için... ...65 milyon, 66 milyon kişiden söz ediyoruz... ...değil mi yani... Evet. ...herkese tatbik edilmeden... Durumun normal olmaması mümkün değil. O da herhalde bir süre olacaktır. bunun üretimi uygulanması e, bayağı bir iş. Yani ülkenin herde bir kısmı ya da bölge bölge mi yaparlar şimdi gerçekten kestiremiyorum. Zor bir durum. Bir Önce de e... orta sınıflara yapılır. Sonra ben <gülüyor> gerisini düşünürüm. Evsizlere <gülüyor> falan evet, daha sonra yapılır. E, buradaki mantava. E, ya yani bir diğer konuda tabii ya yani bir ya iki haftada aslında konuşulan futbol üzerinden konuşulan mevzu. Hani bu işin maliyetini kim karşılayacak spordaki maliyetin? Ciddi bir zarar olacak. İşte çeşitli hesaplar var. E, Amerikan profesyonel sporları için son maliyet. Yani bu yılın bu 3 aylık kısmı için 5 milyar dolarlık bir hesap çıktı. İngiltere'de Premier League için 1 milyar sterlinin üzerinde. Yani sadece Premier League için alt ligler de yok. Premier League için 1 milyar sterlinlik bir zarar hesabı var. Yani bunu şimdi kim üstlenecek tabii bu üç aylık zararı ee, herhalde yani gelir olmayınca hiç gelir olmayınca çünkü e, maç yayın yok yani tribün geliri yok yayıncılar ya ödeme yapmayacaklar ya da ya, yaptıkları ödemeyi geri isteyecekler işte ürün satışı falan da yok yani kulüplerin satışı minimuma inmiş ya da sıfıra inmiş durumda yani gelir olmayınca sporcuların ödeyecekler primelik yani ne e, futbolculara e, yani burada bu mahalletin paylaşılması lazım elbette. İşte futbolcuların belli bir oranda herhalde indirim yapması lazım. Tamam maaşın, tamamının ödenmesi pek mümkün değil ama İngiltere'de takımlar geç kaldı Yani Profesyonel Futbolcular Birliği var burada, PFA. O e, biz toplu yer yani vermeyi başaramadı kulüplere. E, bu yüzden kulüpler tek tek anlaşma yolunda herhalde gidecekler. Biraz geç kaldılar. Yani Almanya'da bu işler daha önce oldu mesela. Ve ilk Southampton kulübü açıkladı. Biz e, %30 e, maaş indirimi olacak. Bu maçlar oynanmadığı süreci. E, diğer takımlara belki yansıyabilir. Bir birkaç kulüp idari kadroları için yani futbolcular ve teknik kadro değil ama kulübün idari biriminde çalışanlar için e, maaş indirimi yaptı ve hükümetin bu e, daha doğrusu maaş ertelemesi e, ücretsiz izin uygulaması yaptı ve hükümetin ücretsiz izin programından faydalanacak. İşte Tottenham var, Newcastle var, Bournemouth var. Bu takımlar böyle bir uygulamadan faydalanacak. Çünkü idari kadronun maaşı tabii futbolcuyla çok daha az. Ama e, futbolcular ve kulüp arasında e, ileride bir takım hukuki sorunlara bile yol açabilir bu. Yani sadece İngiltere için değil yani bir oyuncu kabul etmeyip ben sözleşmedeki maaşımı istiyorum dese sıkıntı olabilir. Ee, tamamını istiyorum dese böyle bir durum olabilir. Yani tek tek kulüplerin anlaşması gerekecek. Bir de işte FIFA'lık durumu var. FIFA sözleşmelerin sezon bittiği sürece devam edeceğini açıkladı. Normalde Avrupa'da sözleşmeler 30 Haziran'da bitiyor. Temmuz ayında Sanser dönemi başlıyor. Ama burada bir hani bir oyuncu itiraz edip, mesela Avrupa Birliği ülkesinden bir önce itiraz edip, hukuki süreci kovalasa çok ilginç bir hal olabilir durum. Yani sıra dışı bir dönemdeyiz ama tüm bunları hesap ederek futboldaki kurumların, paydaşların herhalde düşünmesi lazım. Türkiye'de mesela bu sözleşmeler konusu galiba oyuncular yeni yeni pazarlık masasına oturuyorlar. Ee, çok ciddi bir konu yani dediğim gibi hiç gelir yoksa o dönem için nasıl ödeyecek, ödeme yapacaksınız yani 3-4 ay hiç geliriniz olmayacak ee, çok ciddi indirimler yapması lazım ee, futbol üzerine o dönem için sonra belki maçlar başlarsa e, normal hale dönebilir ama e, Türkiye'de zaten hani kulüplerin mali durumu kırılga e, daha da kırılgan bir durum oluşabiliriz gerçekten futbol federasyonları bunlara bir çözüm bulurlar canım <gülüyor> ya onların da devrede olması Üzretli lazım ücretli izin ya şu an ücretli okumda. izin durumundalar zaten bir spor etkinliği olmadığı için ama evet. dediğim gibi e, sporcular da Türkiye'nin da açılan e, ücretin tamamını almak istemezler ama hiç gelir yoksa maliyetin bir şekilde işte kulüpler ve ya da Sporcular arasında paylaşılması lazım. Ee, Tabi hiç bireysel sporlara durum daha da bayım Ya olimpik sporları düşünelim işte jimnastik, yüzme, atletizm gibi. Orada çoğu sporcu hani bir kulübü yok ya da bir üniversite sporcusu. Hani öyle bir futbol gibi değil. Teniste de aynı durum. Söz konusu. Ee, Birçok sporcu bu kısa dönemli gelirleri bağlı. Yani herkes bir Roger Federer Rafael Nadal değil. Tenis dünyasında da yani ilk Yüzün dışına çıktığınızda gelirler çok düşük, ee, çok kırılgan bir yıl olacak. Yani belki işte e, üst düzey sporcuların zor için bir e, kaynak yaratması mı lazım? Bir mutlaka bir çözüm lazım. Olimpik sporlar için belki Uluslararası Olimpiyat Komitesinin e, aynı FIFA gibi bir kaynak kaynak yaratması beklenebilir. Yani son Amerika'dan bir örnek vereyim. Olimpik sporcular tam olimpiyatın yapılıp işte biraz gelir elde etmeyi bekledikleri yılda olimpiyasız kaldılar. Ee, evet. birçok Amerikalı sporcu sırf bu yıl için işte kredi çekmiş, borç almış. Olimpiyat yok. Yani bir yıl daha e, o krediyi sürdürmesi e, veya bir yıllık daha borç alması lazım. Bu yüzden ek işte çalışacak yani sporculuğun dışında. Ek iş yapacak Amerikalı sporcular duyuyorum. Sadece işte bir bu yıl bir 30-40 bin dolar mesela kaynak yaratabilmek için ama diğer işlerde de sıkıntı var şu an ekonomik faaliyet yapacaklar ya da... ya işte emlakcilik yapıyor mesela falan yani zaten <gülüyor> Amerikan gelirinde çok vardır yani mana falan olarak Biz... görebilecek miyiz mesela ne? bir NBA yıldızını falan <gülüyor> evet, yani şey de Yok, ilginç olimpik spor NBA yani. için olmaz tabii. NBA spor için olur mu <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> yani oradaki olimpik <gülüyor> spor bahsettiğim atlet, yüzücü, işte jimnastik, tamam. jimnastikçi falan yani maaşının düşük o maaşı düşük olan sporcular için. Onları görebiliriz ama diyorsunuz manav olarak. Evet. Yani evet, yani esnaf olarak da ya da bir ofis çalışanı olarak mecburen belki bir kısmı çalışacak ya faaliyet yapacak bir alan bulursa bu ekonomik tabloda. Evet, sü sü sü süreyi bitirdik ama son bir cümle de eklememe izin verilirse. Yani bu normale geçiş eskiden tam bir kopuş çeşitli yazarların da düşünürlerin de söylediği ısrarla üstünde durduğu gibi bu yeni norm, normale dönüş asla olmamalı yeni bir normal yaratmamız gerekir derken spor içinde bence çok eski hiçbir zaman yeterince kullanılmayan bir kavramın fair play kavramının asıl şimdi zamanı düşünmenin zamanı gibi de düşünebiliriz belki. Evet, yani spor endüstrisi çok büyüdü 40 yıldır ee, ekonomik olarak da işte sporcuların gelirleri hatta ama bu büyük bir kırılma oldu işte hem sporcunun federasyon hem kulüpler için ee, en azından bu kısa orta vadede bir başka yapı başka bir e, dayanışma yöntemi düşünmek lazım yani eğer Aynen sektör evet. korunmak isteniyorsa. Evet peki başka bir şey yoksa eklemek istediğin bitirebiliriz burada temizlik yok iyi yayınlar diliyorum hafta görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Haftaya Teşekkür görüşmek üzere. Ark Ulagay'la Spor. Saat onu bir hatta iki geçerken bitirmiş olduk. Biraz taşarak ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robitayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Berhem Baltaş'ta vardı stüdyolarımızda. Ve bu şekilde bir haftayı tuhaf, anüstü yoğunlukta bir haftayı da geride bırakmış oluyoruz. Açık gazete programları adına bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. <Sessizlik>